Eserin adı Demir Yolu Çocukları, yazarı Edith Nesbit, okuyan Bülent Gülhan. Birinci bölüm. Roberta, Peter ve Phyllis adlarındaki üç kardeş, Edgy adlı villalarında anneleriyle babalarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürdürüyorlardı. Çocukların en büyükleri Roberta. 12 yaşında, ince yapılı ve yaşıtlarına göre uzun boylu bir kızdı. Siyah, düz saçları omuzlarından dökülüyordu. Başkalarını mutlu etmek için çabalayan, sır saklamayı başarabilen, anlayışlı, hoşgörülü ve asla umutsuzluğa kapılmayan bir çocuktu. Annesini, kardeşlerini korumak, kollamak, her zaman yardım etmek gibi çok güzel huyları vardı. Ortanca çocuk Peter 10 yaşındaydı. Esmer, hafif kilolu, oldukça zeki bakışlıydı. Büyüyünce mühendis olmak istiyordu. Annesi, babası ve ablası tarafından biraz şımartılmıştı. Kendisiyle ilgilenilmediği zaman şımarır, bebek gibi mızıkçılık yapardı. Kız kardeşi Filiz'le arada bir kapışsalar da genelde iyi anlaşırlar, birbirlerini severlerdi. Filiz, üç kardeşin en küçüğü olan 7 yaşında güzelce bir kızdı. İnce ve narin yapılıydı. Güzelliğiyle ablasına benzediği söylenebilirdi. Ama ablasının tam aksine altın sarısı saçlara sahipti. Üç kardeşin mutlu bir yaşam sürdürdükleri villa son derece moderndi. Dış kapılarında elektrikli zilleri bile vardı. Bahçeye açılan kapı camlı, villanın tabanları mozaikti. Banyodaki, mutfaktaki musluklardan hem sıcak hem de soğuk su akıyordu. Her isteğini yerine getiren dadıları güler yüzlüydü. Dadı dahil villada yaşayan herkes kendine ait odalarda kalıyordu. Çocukların odalarında birer şömide vardı. Soğuk hatta serin günlerde bile gürül gürül yanardı. Odaların duvarları İç açıcı desenleri olan süslü kağıtlarıyla kaplıydı. Pencereleri, çeşitli meyve ve süs ağaçları bulunan çiçekli, yemyeşil bir bahçeye bakıyordu. Çocukların canı gibi sevdikleri anneleri ev kadınıydı. İyi bir anneydi. Çocuklarını bilinçli olarak eğitir, işinin dışındaki zamanlarda çocuklarıyla yakından ilgilenirdi. Onlarla oynar, kitap okur, el becerilerini geliştirici çalışmalar yapar, ödevlerini yapmalarına yardımcı olurdu. Kadının en büyük zevki öykü yazmaktı. Öykülerini çocuklarına okumaktan büyük keyif alırdı. Çocukların ilgilerini, önerilerini dikkate alır, buna göre öykülerine yön verirdi. Çocuklar babalarını çok seviyorlardı. İyi kalpli babaları sadece çocukları tarafından değil, Herkes tarafından çok seviliyordu. Çocuklarıyla birlikteyken hiç kızmaz, hoşgörüyü elden bırakmazdı. Oğluyla kızlarıyla oynamaktan büyük bir zevk alır, hiç usanmazdı. Ne yazık ki işi gereği çocuklarıyla pek birlikte olamıyordu. Sık sık iş gezilerine gittiğinden zamanının çoğunu evin dışında geçiriyordu. Dört gün önce Peter'ın doğum günü kutlanmıştı. Babaları bu doğum gününe katılmış, ona güzel bir oyuncak lokomotif hediye etmişti. Yine işi gereği ertesi gün kent dışına çıkmak zorunda kalmıştı. Dört gündür evinden uzaklardaydı. Peter babasına duyduğu özlem duygularını lokomotifiyle oynayarak gidermeye çalışıyordu. Bir gün kahvaltıdan sonra odasına çekildi. Her zamanki gibi yine lokomotifiyle oynamaya başladı. Lokomotif bir süre çuf çuf sesler çıkararak yerde dönüp durdu. Sonra kendiliğinden sustu. Çalışmaz oldu. Çocuk şurasını burasını kurcalayarak lokomotifi kendince onarmaya başladı. Bunu başaramayınca mızmızlanıp ağlamaya başladı. O sırada Peter'ın odasının önünden geçen Roberto... Kardeşinin ağladığını duydu. Zaten aralık kapıyı iterek odaya girdi ve ''Kardeşim niye ağlıyorsun?'' diye sordu. Peter içini çekerek ''Baksana, lokomotifim çalışmıyor.'' diye karşılık verdi. Ablası onun yanağını okşadı. ''Üzüldüğün şeye bak, babamız geldiğinde onarır.'' Peter umutsuzdu. ''Ama ya onaramazsa? Onaramaz olur mu hiç?'' Anımsamıyor musun? Senin sallanan atına Filiz'in bebeğinin beşiğini babam onarmamış mıydı? Lokomotifini de onaracağından emin olabilirsin. Babamız dört günlüğüne gitmişti. Şanslısın ki bu akşam evde olacak. Rahatlayan Peter, rahatsızlıkla ve sabırsızlıkla babasının yolunu gözlemeye başladı. Lokomotifin bozulduğunu annesi de öğrenmişti. Peter'ı kucağına aldı. ''Yavrum biliyorsun, baban iş gezilerinden çok yorgun dönüyor. Yemeğini yiyip kahvesini içinceye kadar ona lokomotifinden söz etme. Böylece bencillik yapmamış olursun.'' Peter onun boynuna sarılarak, ''Anladım anneciğim. Babamın önce dinlenmesi için sabırlı olmam gerekiyor.'' diye karşılık verdi. Annesi sevgiyle onun yanağından öptü. ''Anlayışlı oğlum benim.'' Babaları akşam eve dönünce yeni hediyeler getirdi. Peter bu kez kapıları açılabilen oyuncak bir araba sahibi olmuştu. Ama arabanın yüzüne bile bakmadı. Babası bunu fark edince gülümseyerek ''Oğlum arabayı çok beğeneceğini sanıyordum.'' dedi. ''Araba çok güzel babacığım çok beğendim ama...'' Tam o anda annesi seslendi. ''Yemek hazır.'' Mutfağa geçip hep birlikte tam bir aile sıcaklığı içinde yemeklerini yediler. Babaları yemekten sonra çocuklarını yanına alarak oturma odasına geçti. Eşi az sonra ona orta şekerli bir kahve götürdü. Adam kahveyi içerken Peter ilgiyle onu izliyordu. Babasının kahveden birkaç yudum almasından sonra ''Artık dinlendin değil mi babacım?'' dedi. ''Lokomotifimi onarabilir misin?'' Babası gülümseyerek ''Bakı'' Moralinin neden bozuk olduğu anlaşıldı dedi. Getir de birlikte onarmaya çalışalım. Peter hemen odasına koşup lokomotifini getirdi. Babası oyuncak taşıtı inceledikten sonra e, biraz lehimlik işi var dedi. Birlikte kolayca yaparız. Senin yaşındayken benim de bir lokomotifim vardı. Ama o zamanlar oyuncaklar bu kadar gelişmiş değildi. Bir gün lokomotifimle oynuyordum. Bir ara Tam o anda kapı çalındı hizmetçi Ruth yarı araladığı kapıdan başını uzatarak rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim dedi. Sizinle görüşmek isteyen iki beyefendi var onları kütüphaneye aldım. Çok iyi etmişsin Ruth hemen geliyorum. Üç kardeş babalarının çocukluk anılarını dinlemeye bayılıyorlardı. Tam da bu anısını dinlemeye başlamışlarken babalarının kütüphaneye gitmek zorunda kalmasına çok üzüldüler. Anneleri üzüldüğünü anladığından ''Merak etmeyin çocuklar, babanız az sonra dönüp öyküsünü tamamlar.'' diyerek onları rahatlatmak istedi. Üç kardeş babalarını sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Ama babaları hemen dönemedi. Peter gelen konuklara öfkelenmeye başlamıştı. ''Ah bizim evimizin önünde su dolu bir çukur, üzerinde de kaldırılıp indirilebilen bir köprü olsaydı.'' dedi. Davetsiz konuklar zamansız geldiklerinde köprüyü kaldırırdık ve onları içeri almazdık. Roberta sistemli bir sesle ''Konuklar için öyle düşünmen ayıp'' dedi. ''Ama ben zamansız gelenler için'' dedim. ''Bu adamları içeri almasaydık babam lokomotifimi onarmış olacaktı. Yatma zamanımız geldi annem az sonra bizi yatıracak.'' O sırada kütüphanenin zili çaldı. Filis heyecanla babam konukları yolcu etmesi için Ruth'u çağırıyor dedi. Çocuklar babalarını görmek için sabırsızlandılar. O sırada yanlarında olan anneleri bu gece geç yatmanız için size izin vereceğim dedi. Babanızla istediğiniz gibi özlem giderebilirsiniz. Bu beklenmeyen iyilik çocukları çok mutlu etti. İşte birbirlerine sarıldılar. Bu arada Ruth zil çağrısıyla kütüphaneye gitmiş bir süre sonra onların yanına gelmişti. Yüzü asıktı. Üzgün bir sesle ''Hanımım konuklar gitmediler beyefendi sizi çağırıyor'' dedi. Anneleri yanlarından ayrılınca çocuklar da merakla beklemeye başladılar. Ruth da çocuklarla birlikte bekliyordu. Bir süre sonra zilin tekrar çalındığını duydular. Ruth heyecanla ''Sanırım şimdi gidiyorlar'' dedi ve kütüphaneye gitti. Çocukların babası hizmetçiden bir araba çağırmasını istedi. Çok geçmeden iki adamla birlikte arabaya binerek evden ayrıldılar. Daha fazla sabredemeyen çocuklar kütüphaneye girdiler. Annelerini kütüphanedeki bir koltukta üzgün biçimde otururken görünce sıra dışı bir şeylerin olduğundan kuşkulandılar. Roberta kaygılı bir sesle ''Anne neler oluyor?'' diye sordu. Donuk bakışlarla tavana bakan kadın sesindeki titremeye gizlemeye çalışarak ''Ne olur şu an bir şey sormayın çocuklar.'' dedi. Peter hırçın bir tavırla. ''Anne neler olduğunu söyle lütfen.'' dedi. ''Olanları öğrenmeden yatmayız.'' ''Ne olur üstelemeyin. Tek söyleyebileceğim şey şu. Babanız acil bir işi çıktığı için evden hemen ayrılmak zorunda kaldı. Başka bir şey sormayın da gidip yatın artık.'' Çocuklar daha fazla üsteleyerek Annelerini üzmek istemediler. Her biri yatmak için kendi odasına gitti. Peter, pijamalarını giydirmek için odasına gelen hizmetçiye, Ruth, lütfen söyler misin kütüphanede neler oldu? Babam nereye gitti?'' diye sordu. Bu konuda size bir şey söylemem doğru olmaz diye karşılık verdi. Söylenmesi gerekseydi, anneniz söylerdi zaten. ''Lütfen, bu konuyla ilgili başka bir soru sormayın. Gerçeği yakında... ''Öğrenirsiniz zaten.'' dedi. ''Gerçek.'' ''Ne gerçeği?'' Hizmetçinin ayrılışından sonra Peter yatağında gerçeğin ne olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Hiçbir tahminde bulunamadığı gibi boşuna uykusunu kaçırdı. Dayanamayarak kalkıp Roberta'nın odasına gidip kapısını tıklattı. ''Abla benim girebilir miyim?'' ''Girebilirsin.'' Kapıyı açıp odaya girdi. Roberta yatağında yarı oturur durumdaydı. Üzgün bakışlarla ''Demek sen de uyuyamadın.'' dedi. Nasıl uyuyabilirim ki? Hep babamı düşünüyorum. Ben de öyle. İki kardeş bir süre dertleştikten sonra Peter odasına gitti. Ertesi sabah kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Normal zamanlarda konuşkan biri olan hizmetçi bile kahvaltı sırasında işinin dışında tek bir sözcük konuşmadı. Oldukça sinirli görünüyordu. Çocuklar o gün okulda kendilerini derse veremediler. Akılları hep Babalarındaydı. Acaba babalarına ne olmuştu? Evden aniden ayrılmasını sağlayacak neden ne olabilirdi? Okuldan döndüklerinde annelerinin evde olmadığını gördüler. Hiçbir şey yapmadan merak ve moral bozukluğu içinde annelerini beklediler. Anneleri ancak saat sekizde eve gelebildi. Çok yorgun olduğu belliydi. Ayakta duracak gücü yoktu. Kendini bir koltuğa bıraktıktan sonra yanı başında hazır bekleyen hizmetçiye Ruth bir fincan çay alabilir miyim dedi. Hizmetçi mutfağa gidince kadın yanına gelmiş olan çocuklarına canım yavrularım dedi babanız hakkında gerçeği söylemek istiyorum. Dün gece gelen adamlar babanıza çok kötü haberler verdiler. Babanız sizinle vedalaşamadan süresiz olarak evden ayrılmak zorunda kaldı çok üzgünüm. Roberta ağlamamak için kendini güç tutarak ''Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı anneciğim?'' diye sordu. ''Var. Bu konuyla ilgili soru sormayın ve bana yardımcı olun lütfen. Uslu durur. Ben yokken kavga etmezseniz en büyük yardımı yapmış olursunuz.'' Çocuklar annelerine yardımcı olacaklarına, onu üzmeyeceklerine söz verdiler. Annelerinin yalnız kalmasının uygun olacağını düşünerek odalarına çekildiler. Kızlar odalarına gidince giysilerini düzenlediler. Odalarındaki dağınıklığı giderip ortalığa çeki düzen verdiler. Peter oyuncaklarını toplayıp sepetine yerleştirdi. Bozuk lokomotifi eline aldığında ağlamaya başladı. Oyuncağının bozuk oluşuna değil babasının beklenmedik şekilde evden ayrılışına ağlıyordu. Babalarının gidişiyle ailenin düzeni bozulmuştu. Her geçen gün daha da bozuluyordu. Sabahları okula giderlerken anneleri onlarla birlikte evden ayrılıyor, akşam geç saatlerde dönüyordu. Evde her şey ters gitmeye başlamıştı. Aşçı bile yemekleri eskisi kadar lezzetli yapamıyordu. Ya da çocuklara öyle geliyordu. Zaten eski iştahları kalmamıştı. Neşeli, cıvıl cıvıl rutun yerine sert, çekilmez biri gelmişti. Çocukların Pek sevmedikleri Emma teyzeleri bir gün yine çıkıp geldi. Çocuklar okul dönüşü onu dikiş makinesinin başında görünce hoş geldin dediler. Emma teyze her hafta sonu gelir en az iki gün kalırdı. Her şeyi kendine dert edinen kadının yüzü hiç gülmez annelerini durduk yerde azarlardı. Çocukları da hiç sevmezdi. Soğuk bir ses tonuyla hoş bulduk dedi ve dikişini sürdürdü. Çocuklar teyzelerinin yanından ayrıldılar. Baş başa kaldıklarında Roberta, "Of, neden geldi ki?" diye homurdandı. Emma teyze bir yerden mürebbiyelik Emma teyze bir yerden mürebbiyelik teklifi almıştı. Bu nedenle kendine giysi dikmek için gelmişti. Görüşmeye giderken güzel görünmek istiyordu. Akşam eve dönen anneleri de Kız kardeşini görünce memnun olmadı. Bunu tavırlarıyla belli etmekten kaçınmadı. Emma teyze kız kardeşine bir göz attıktan sonra yine elinde diktiği kumaşa bakarak neler oluyor böyle diye, umarım duyduklarım doğru değildir diye konuştu. Anneleri kaşlarını çattı. Bu konuyu içeride konuşalım. Emma teyze ile kütüphaneye geçtiler. Geri döndüklerinde ikisi de gergindi. Tartıştıkları belli oluyordu. Emma teyze başkaca bir şey söylemeden diktiklerini bir çantaya koydu, soğuk bir vedalaşmayla ayrılıp gitti. Aradan oldukça sıkıcı halde beş gün geçti. Peter, yüzü gülmeyen, eskisi gibi cıvıl cıvıl konuşmayan Ruth'u sevmiyordu artık. Ona bir ceza vermek istiyordu. Banyo kapısının üzerine su dolu bir kova yerleştirdi. Ruth, banyoya girince kafasına geçen kovayla, Sırılsıklam oldu. Büyük bir öfkeyle Peter'ı kovalarken bir yandan da seni yaramaz seni diye bağırdı. Bir daha böyle bir şey yaparsan babanın gittiği yere gidersin. Babası nereye gitmişti ki? Peter hemen annesinin yanına koşarak heyecanla anne babam kötü bir yere mi gitti diye sordu. Annesi birden kulaklarına kadar kızardı. Bunu da nereden çıkardın oğlum? Ruth, Aklımı başıma toplamazsam babamın gittiği yere gideceğimi söyledi. Annesi büyük bir öfkeye kapılarak hizmetçiye seslendi. Robot! Hizmetçi başına gelecekleri tahmin ederek hanımının yanına koştu. Çok geçmeden tahmininde yanılmadığını anladı. Hanımı eleştiriye bile gerek görmeden onun işine son verdi. Babalarının gidişinden sonra... Anneleri zaten direncini yitirmişti. Bu olay onu daha da etkiledi ve hastalanıp yatağa düşmesine neden oldu. İki gün ateşler içinde kıvrandı, korkunç kabuslar gördü. Roberta okuldan kısa bir süreliğine izin aldı. Doktorun verdiği bilgiler doğrultusunda annesine bir hemşire gibi büyük bir ciddiyetle hizmet etti. Anneleri iki gün sonra kendine biraz olsun, Toparladı. Ama yüzünün solgunluğu, gözlerinin altının morluğu hala sürüyordu. İlk işi çocukları başında toplamak oldu. Bir süre onları sessizce sevgiyle süzdükten sonra üzüntüsünü gizlemeye çalışan bir ses tonuyla sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Yavrularım dedi. Yaşamımdaki en büyük amacım sizin mutluluğunuzdur. Şimdi lütfen beni dikkatli dinleyin. Çocuklar çok önemli bir şey duyacaklarını anladılar. Bakışlarını annelerinin dudaklarına dikip soluklarını tutarak tüm dikkatlerini duyacakları sözlere verdiler. ''Bazı nedenlerle burayı terk etmek zorundayız. Birkaç gün içinde villamızdan ayrılacağız. Taşraya gidip küçük ama şirin bir evde oturarak bir süre yoksulluk oyunu oynayacağız. Sanırım yıllardır aynı yerde oturmaktan sıkılmıştınız.'' Umarım bu değişiklik üçünüzü de mutlu eder. Roberta ve kardeşleri böyle bir değişikliği asla istemezlerdi. Ama düşüncelerini annelerinden gizlemek zorundaydılar. Babalarının gidişiyle zaten çok üzgün olan annelerini bir de onlar üzmek istemiyorlardı. Üstelik annelerini üzmemek için daha yeni söz vermişlerdi. Anneleri sevgili yavrularının villadan ayrılma haberine üzüldüklerini Anlamıştı elbette. Olgunluk göstererek bunu belli etmemelerine minnettar olmuştu. Ne var ki çocuklarını bu küçücük yaşlarında duygularını gizlemeye zorladığından dolayı büyük büyük üzüntü duyuyordu. Ertesi sabah villadaki eşyaların çoğu birileri tarafından arabalara doldurularak götürüldü. Çocuklar eşyalarının yabancılar tarafından götürülmesine çok üzüldüler. Ama annelerini üzmemek için hiçbir tepki göstermediler. Anneleri çocuklarının yardımıyla geride kalan az sayıdaki eşyaları toparlayıp paketledi. Dolaplarda ne varsa çıkarıp kolilere koydular. Emma teyze de onlara yardım ediyordu. Ama durmadan homurdanıyor, çocukları azarlıyordu. Akşam üzeri eşyaları bir arabaya yükleyip istasyona gittiler. Eşyaları trene verdikten sonra... Vedalaşırken Emma teyze ''Sizinle gelemediğim için üzgünüm'' dedi. Üstelik eskisi gibi sık sık görüşebileceğimiz de sanmıyorum. Roberta onun duyamayacağı bir sesle ''Oh taşınmamızın tek sevindirici yanı bu'' dedi. Peter ablasına dönerek ''Emma teyzemden kurtulacağım için mutluyum'' diye fısıldadı. Roberta belli belirsiz gülümseyerek onun yanağını okşadı. ''Artık yeni'' Küçük ama şirin evlerine gitmek için hazırdılar. Emma teyzeyle soğuk bir şekilde vedalaşıp trene bindiler. Harekete geçince trenin raylarda ilerlerken çıkardığı seslerden ilk başta çok rahatsız oldular. Derken çok geçmeden alıştılar ve aynı sesler onlara ninni gibi gelmeye başladı. Çocuklar ve anneleri tren hareket ettikten sonra bir süre gelişi güzel konulardan sohbet ettiler. Üç kardeş annelerini üzmemek için çok merak etmelerine rağmen nasıl bir yere gittikleri hakkında tek bir soru bile sormuyorlardı. Nasıl olsa gidince göreceklerdi. Çok geçmeden gece bastırmıştı. Tren karanlıkları delerek ilerlerken Filiz dayanamadı ve başını annesinin dizlerine koyarak uyumaya başladı. Sonra da Peter uyudu. Roberta, Annesine eşlik etmek için uykuya direnmeye çalışsa da sonunda dayanamadı. O da derin bir uykuya daldı. Anneleri gece yarısına doğru onları uyandırdı. ''Şşşt, yavrularım uyanın.'' Tren bir istasyonda durmuştu. Çocuklar uykuya henüz doyamadıklarından gözlerini güçlükle açtılar. Bir an için nerede olduğunu bilemeyerek şaşkın şaşkın çevresine bakındılar. Roberta uyku mahmurluğu içinde fısıldarcasına "Geldik mi anne?" diye sordu. "Geldik yavrum." İstasyon ıssızdı. Kendilerinden başka inen yolcu olmadı. Cılız ışıkta çevrelerine bakarken içlerini bir korku kapladı. Tren yüklerini indirip yeniden harekete geçince üzüntüyle arkasından baka kaldılar. Sanki tüm umutları da yavaş yavaş uzaklaşıyor Tükeniyordu. İstasyonda sadece iki atın koşulu olduğu bir yük arabası duruyordu. Arabacı hiçbir şey söylemeden yükleri arabaya yerleştirip önlerine düştü. En önde arabacı, arkasında araba, sonra da yolcular alacak karanlıkla yürüyerek istasyondan ayrıldılar. Anneleri çocuklarının neler düşündüğünü sezerek, Yoksulluk oyunu oynayacağımızı söylemiştim dedi. Yeni evimize yürüyerek gitmemiz bu oyunun bir parçası. Zavallı kadının içi parçalanıyordu. Ama çocuklarını rahatlatabilmek için başka bir yolda bulamıyordu. Çocuklar karanlıkta uzak çevreyi göremediklerinden nasıl bir yerde bulunduklarını anlayamadılar. Anlayabildikleri tek şey çamurlu bir yolda bir yamaçtan tırmandıklarıydı. Yamacı tırmanıp düze ulaştıklarında Filiz bir taşa takılarak çamurlu bir su birikintisine düştü. Bu kadarı da fazlaydı artık. Zavallı küçük kız daha fazla dayanamadı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Annesi büyük bir üzüntüyle ona sarılıp kucağına aldı. İçi kan ağlarken, bir yerin acıyor mu yavrum diye sordu. Kız ağlamasını sürdürürken, Acımıyor ama elbise ıslandı diye karşılık verdi. Annesi rol yaparak sitem etti. Bunun için bu kadar ağlanır mı hiç? Islandığım için ağlamıyorum ki. Babamın gidişine, kocaman güzel evimizden ayrılmamıza, bu ıssız yerlere gelişimize ağlıyorum. Anneleri ağlamamak için kendini güç tutuyordu. Hatta gözlerinden birkaç damla yaş döküldü ama karanlıkta bunu gizlemeyi başardı caz aslında çocuklardan da kötü durumdaydı. Büyük bir moral çöküntüsü içindeydi. Ne var ki yavruları için dayanmaya çalışıyordu. Ne olursa olsun onlara güçlü görünmek zorunda olduğunu hissettiriyordu. O ne kadar gizlemeye çalışsa da Roberta annesinin iç dünyasındaki fırtınaları tahmin edebiliyordu. Onun elini sıkı sıkı tutarak ''Sen hep söylerdin'' dedi. ''Şimdi de ben söylüyorum.'' ''Biz bir bütünüz anne, iyi bir aileyiz hem de. Hep birbirimize güvenmiştik. Dayanışma içinde olabilmek, ayakta kalabilmek için şimdi de güvenmek zorundayız. Bunun için gizlimiz, sırrımız olmamalı. Anne, söyler misin babam nerede?'' Annesi de onun elini sıkarak karşılık verdi. ''Zamanı gelince söyleyeceğim kızım ama şu koşullar bunları konuşmak için hiç de uygun değil.'' tırmandıkları yamacı aşınca karşılarına küçük bir ev çıktı. Evin hiçbir penceresinde ışık görülmüyordu. Karanlıkta iç karartıcı bir görünümü vardı. Çocuklar evi beğenmediler ama çamurlu yolda yürümekten kurtulacakları için sevindiler. Arabacı pek konuşkan biri değildi. Karşılaştıklarından beri birkaç sözcükten fazla konuşmamıştı. Yine hiç konuşmadan Arabayı evin önüne çekip yükleri boşalttı. Sonra da kapıya vurdu. Açan olmayınca kadına dönerek "Sanırım Bay Winnie evde yok," dedi. "Anahtarı sizin vermişti yoksa." Kadın dışarıda kalacaklarının telaşıyla "Hayır," diye atıldı. Halbuki onu bizi evde beklemesi konusunda uyarmıştım. Arabacı sakin davranışını sürdürüyordu. Belki gelip bir süre evde beklemiştir. Geç kaldığınız için ayrılmış olmalı. Anahtarı kapı üstüne veya eşiğin altına koymuş olabilir. Onları ilgiyle dinleyen Peter, heyecanla atılarak eşiğin altını kontrol etti. Büyük bir heyecanla onlara bir anahtar gösterirken, anahtarı buldum diye bağırdı. Hep birlikte soğuk ve karanlık eve girdiler. Arabacı kibritini yakıp cılız ışıkta salona göz gezdirirken, bir yerlerde mum ya da Lamba olmalı dedi. Gerçekten de tozlu bir masanın üzerinde iki mum duruyordu. Birini yaktı ve dışarı çıktı. Eşyaları arabadan indirip eve taşıdı. Hatta sandıkları bodruma indirdi. İşi bitince hoşçakalın diyerek arabasına binip uzaklaştı. Roberta karanlığa karışan arabanın arkasından bakarken ne ilginç bir adam. Hiç de konuşkan değil dedi. Bayan Vinnie onun iyi bir insan olduğunu söylemişti dedi annesi. Bence de iyi bir insana benziyor. Peter merakla. Anne bayan Winnie kim? diye sordu. Buraya yakın bir köyde oturuyor oğlum. Evi temizleyip yemek hazırlaması için tuttuğum bir kadın. Çocuklar büyük bir ilgiyle yüzlerini buruşturarak evi incelemeye başladılar. Duvarlarının boyası yer yer dökülmüş veya kabarmıştı. Üstelik çok soğuktu. Villalarıyla hiçbir benzerliği yoktu. Filiz bir ara ayağının yanından geçen bir fareyi görüp korkuyla geri sıçrarken ''Fare!'' diye bağırdı. Annesi atılıp onu kucağına çekerken Zoraki gülümseyerek ''Her zaman söylerim ya, gerçekten çok şakacısın kızım.'' dedi. Harika bir rol yaparak neredeyse küçücük bir fareden korktuğuna beni inandıracaktı. Küçük kız şaşkın şaşkın ona baktı. ''Baban kardeşlerinden en korkusuz olanın sen olduğunu söylemişti. Ne dersin? Yoksa yanılıyor muydu baban?'' Filiz annesini yanıltmak istemedi. ''Yok anneciğim, babam yanılmıyordu. Sadece şaka yapmak istemiştim.'' Kadıncağız aslında dokunsalar ağlayacak gibi olmasına karşın sanki hiç üzgün değilmiş gibi dimdik durmaya çalışıyordu. Çocukların bu eve uyum sağlayabilmeleri için elinden geleni yapıyordu. Belli belirsiz gülümseyerek ''Burada baş başa yaşayabileceğiz.'' dedi. ''Hiç kimse bizi rahatsız edemeyecek. Aramıza giremeyecek. Ruth'un aşçının gereksiz konuşmalarını dinlemek zorunda kalmayacağız.'' Peter iştenlikle güldü. ''En önemlisi de Emma teyzemin kaprislerinden kurtulacağız.'' Roberta birden ciddileşerek ''Peki ama bu arada okulumuz ne olacak?'' diye sordu. ''Bu ıssız yerde okul var mı?'' ''Annelerinin yüzü gölgelendi.'' Büyük mahcubiyet duygusuyla ''Sanırım sadece bir dönem için okul yaşamınıza ara vermek zorunda kalacaksınız.'' dedi. Kendimizi biraz olsun toparlayıp da tekrar kente döndüğümüzde okula devam edeceksiniz. Çocuklar annelerini daha fazla üzmemek için bu konuyu uzatmadılar. Anneleri konuyu değiştirdi. ''Mutfağa bakalım.'' Bayan Winnie bize bir şeyler hazırlamış olmalı. Bir şeyler atıştırır, bu gecelik yer yataklarında yatarız. Yarın evi bir güzel düzene sokarız. Mumu alarak hep birlikte mutfağa geçince düş kırıklığına uğradılar. Ortalıkta yiyecek hiçbir şey yoktu. Üstelik mutfak mumun titrek ışığında ürkütücü görünüyordu. Duvarlara boydan boya döşenmiş olan koyu renk tahtalar iç karartıcıydı. Eşyalar İçeriye rastgele serpilmişti. Çocuklar şaşkın şaşkın içeriye göz gezdirirken anneleri şöyle dedi. Aslında bayan Winnie dikkatli bir kadına benziyordu. Ama ne olmuş da yemek yapmayı unutmuş anlayamadım doğrusu. Neyse yavrularım aç kalacak değiliz ha. Getirdiğimiz sandıklarda yiyecekler var. Onlarla karnımızı doyururuz. Mutfağın dip tarafında bodruma inen bir merdiven vardı. Tahta basamaklardan bodruma indiler. Sandıklar tahta ve kömür yığınlarının yanına bırakılmıştı. Anneleri Mumu Peter'e uzattı. ''Şunu tut yavrum.'' Peter, Mumu büyük bir görev ciddiyetiyle dikkatle tuttu. Annesi sandıklardan birinin kapağını açmaya çalıştıysa da bunu başaramadı. ''Bir keser bulup çivileri çıkarmamız lazım.'' Mumu sağa sola tutup keser araştırırlarken çok acıkan fiilis, Ağlamaklı bir sesle yakınmaya başladı. ''Canım babacığım burada olsaydı sandığı hemen açar yiyecekleri çıkarırdı.'' Roberta kız kardeşinin kolunu çimcikledi. Filiz kaşlarını çatarak ''Canımı yaktın ama'' dedi. ''Sen de bebek gibi davranma. Villadayken annemi üzmeyeceğine söz vermiştin. Sözünü ne çabuk unuttun.'' Küçük kız hatasını anladı. ''Haklısın abla bir daha yapmam. Sonunda paslı da olsa bir keser buldular.'' Anneleri sandığın kapağını keserle zorladı. Çiviler gecenin sessizliğinde, ürkütücü biçimde gıcırtılı sesler çıkararak yerlerinden çıktılar. Kadın sandıktan kuru üzüm, bisküvi ve marmelat çıkarıp bir tepsiye koydu. Tepsiyi en büyük çocuğuna uzatırken ''Roberta sen bunu götür, ben de biraz odun ve kömür çıkarayım.'' dedi. Birkaç dakika sonra Roberta salonda masanın tozunu alırken anneleri şömineyi yaktı. Peterla Phyllis yiyeceklerin masaya yerleştirilmesine yardım ettiler ve şömineden yükselen alevlerin karşısında karınlarını doyurdular. Anneleri masanın üzerindeki diğer mumu yakarken "Yataklarınızı hazırlayayım da yatıp dinlenelim." dedi. "Sana yardım edeyim anneciğim." diyen Roberta Annesiyle birlikte gitti. Ortanca ve küçük kardeşler işbirliği içinde sofrayı kaldırdılar. Evde biri şömineli, diğeri şöminesiz iki oda vardı. Anneleri şömineli odada çocukların yatması gerektiğini düşündü. İşlerini bitirip salona döndüklerinde Peter ve Filiz'in uyuduklarını gördüler. Anneleri sevgi dolu bir sesle ''Hey uykucu güzelleri, kalkın da yatağınıza yatın'' dedi. Filiz ona sarılarak ''Ne olur seninle yatayım anneciğim'' dedi. Annesi onu kucağına alıp kendi odasına götürürken ''Sadece bu gece benimle yatabilirsin'' dedi. ''Diğer geceler kardeşlerinle yatacaksın.'' ''Ama anne...'' ''Aması yok kızım. Para kazanabilmek için geceleri öykülerimi yazmalıyım. Bunun için dikkatimin dağılmaması gerekiyor.'' Anneleri ve Filiz gidince Roberta ile Peter... Bir süre daha şöminenin karşısında oturdular. İkisi de suskundu. Bir süre sonra Peter pat diye ''Abla, babam sence buraya gelecek mi?'' diye sordu. Roberta omzunu çekerek ''Bunu bilemem ama dilerim en kısa zamanda gelir.'' diye karşılık verdi. ''Neyse, hadi biz de yatalım artık.'' Hüzünlü duyguların yoğunluğuyla kalkıp odalarına gittiler. Çocuklar ertesi gün uyandıklarında Merakla dışarıya fırladılar. Evlerinin nasıl bir yerde olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Evleri bir tepenin üzerindeydi. Aşağıdaki vadide uzanan demir yolu ve çevresindeki köy evleri tepeden rahatlıkla görünüyordu. Kendilerine en yakın evler tepenin bir kilometre kadar aşağılarındaydı. Gece geldiklerinde görmüş oldukları istasyon biraz aşağılarındaydı. İstasyonun iki kilometre... Kadar ötesinde bir tepe dikkat çekiyordu. Demiryolu tepenin altındaki bir tünelden geçiyordu. Sırada anneleri mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Roberta bakışlarını kardeşlerine çevirerek ''Annemizin bizi buraya isteyerek getirdiğini sanmıyorum.'' dedi. ''Eminim ki bu ıssız yere zorunlu olarak gelmiştir. Bu nedenle burayı sevmiş gibi davranıp onu üzmemeye çalışalım.'' Filiz açık konuştu. ''Bu fareli evi nasıl sevmiş gibi davranabilirim ki?'' diye karşılık verdi. ''Anneme yalan söyleyemem.'' Roberta bunun üzerine ikna yöntemini değiştirmek zorunda kaldı. ''Yalan söyleyerek annemi mutlu etmezsen o da babam gibi bizi bırakıp gider. Bir düşünsene o zaman daha kötü olmaz mı?'' Peter bir şey söylemeye hazırlanıyordu ki annelerinin sesi geldi. ''Kahvaltı hazır.'' Konuşmayı bırakıp eve girdiklerinde onları bir sürpriz bekliyordu. Gece dikkat etmedikleri için mutfağa açılan küçük odayı görememişlerdi. Anneleri o odayı göstererek meğerse Bayan Winnie bizim için yiyecek hazırlayıp odaya bırakmış. Bazılarını ısıtıp hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Büyük bir coşkuyla odaya geçtiler. Bir masa üzerindeki birbirinden güzel yiyecekleri görünce keyifleri yerine geldi. Bayan Winnie'ye minnet duyguları içinde zevkli bir kahvaltı yaptılar. Neşeleri biraz olsun yerine gelmişti. Saat 11.30'da Bayan Winnie evlerine geldi. Kısa boylu, şişman ve güler yüzlü bir kadındı. Çocuklar ev ve bulundukları yer hakkında çeşitli sorular sordular. Kadın tüm soruları usanmadan ayrıntılarıyla içtenlikle yanıtlamaya çalıştı. Eşyaların yerleştirilmesine yardım ettikten sonra köyüne gitti. Anneleri kendi odasına yönelirken ''Benim yazmam gerekiyor. Odama gidiyorum. Siz canınız ne istiyorsa yapabilirsiniz.'' dedi. ''Size güveniyorum. Ne başkalarına ne de kendinize zarar verecek hareketlerde bulunmayacağınızı biliyorum.'' ''Çok teşekkür ederim anneciğim.'' dedi Roberta. Seni yanıtmayacağımıza emin olabilirsin. Evden çıktıklarında Peter heyecanla Roberta'ya bakarak ne yapmayı düşünüyorsun abla diye sordu. Roberta gülümseyerek pek çok şey yapabiliriz diye karşılık verdi. Sizin istediğiniz bir şey var mı? Peter aşağılara baktı. Demir yoluna gitmek istiyorum. Felix heyecanla. Evet abla demir yoluna gidelim diye bağırdı. Karar verilmişti. Demiryoluna gidilecekti. Gece çıktıkları yamaçtan aşağı koşarak 10 dakika demiryolunun bulunduğu bölgeye indiler. Demiryoluna geçmeleri için bir çiti aşmaları gerekiyordu. Çite tırmanmak üzereyken korkunç bir ses duyarak korkuyla oldukları yerde kaldılar. Sesin geldiği yöne bakınca hızla tünelden çıkan bir tren gördüler. Boşuna korktuklarını anlayarak tekrar çite tırmanıp diğer yana atladılar. O sırada tren onların hizasına ulaşmıştı. Büyük bir coşkuyla trendekilere el salladılar. Yolcular da onlara karşılık verince çok mutlu oldular. Peter geçip giden trenin arkasından bakarken treni bir canavar sanarak çok korkmuştum dedi gülerek. Ben de öyle diye karşılık verdi Filiz. Roberta içini çekti. Acaba o tren Londra'ya mı gidiyor diye mırıldandı. Rayları izleyerek istasyona gidip dinlenmek için bir banka oturdular. Büyük bir merakla çevreyi incelemeye başladılar. Demir bir tarafına yük vagonları sıralanmıştı. Yük vagonlarının arkasında bir kömür yığını yükseliyordu. Bu yığının çevresinde kovalamaca oynayıp, Tekrar gidip bir banka oturdular. Bu arada istasyon şefi tarafından görülüp izlendiklerinin farkına varmamışlardı. İstasyon şefi onların yanına gelerek ''Çocuklar sizi daha önce buralarda gördüğümü anımsamıyorum. Siz de kimsiniz?'' diye sordu. En büyük kardeş ''Benim adım Roberta'' dedi. ''Bu Peter, bu da Felix. Üçümüz de kardeşiz. Buraya dün gece geldik. Evimiz şu tepenin arkasında.'' Oraya üç baca diyoruz. Üç da uzun süre mi kalacaksınız? Roberta omzunu çekti. Ah bu sorunun yanıtını bir bilebilsek. İstasyon şefinin iyi bir insan olduğu belliydi. Çocuklar ona hemen ısındılar. Şef babacan bir tavırla gelin sizi memurlarla tanıştırayım dedi. Çocuklar heyecanla onu izlediler. Şef istasyon binasını gezdirdi. Karşılaştıkları memurlarla tanıştırdı. Memurlar da onlarla yakından ilgilenip güler yüz gösterdiler. Eve dönerlerken çok heyecanlandılar. Harika bir gün geçirmişlerdi. Bugün yaşadıklarını annelerine anlatabilmek için can atıyorlardı. Ne yazık ki isteklerine kavuşamadılar. O anda yazdığı yazıyla bütünleşen anneleri biraz sonra yemekte anlatırsanız sevinirim dedi. Çocuklar sessizce dışarı çıktılar. Üç bacada günler tek düze biçimde akıp gitmeye başladı. Ev küçük ve yetersiz olduğundan çocuklara çok sıkıcı geliyordu. Bu nedenle günün büyük bir bölümünü dışarıda geçiriyorlardı. Sadece yağmurlu havalarda eve kapanıyor, kendi aralarında eğlenmeye çalışıyorlardı. Anneleri zamanın çoğunu yazmakla geçiriyordu. Yemek, çamaşır, banyo gibi işlerini bitirir bitirmez soluğu daktilosunun başında alıyordu. Peter bir yemek sırasında dayanamayarak annesini eleştirdi. ''Anne, bizimle neden eskisi gibi fazla ilgilenmiyorsun?'' ''Evet anne'' dedi Roberta. ''Aynı evdeyiz ama seni yeterince göremediğimiz için özlüyoruz.'' Anneleri onlara sevgiyle bakarken ''Haklısınız yavrularım'' diye karşılık verdi. Villamızda yaşarken yazmaktan çok size zaman ayırdığımı biliyorsunuz. O zaman durumumuz çok daha iyiydi. Şimdi geçimimizi sağlayabilmek için yazmak zorundayım. Öykülerimi bitirince yayın evlerine göndereceğim. Ama merak etmeyin eleştirinize katılıyorum. Bundan sonra size daha çok zaman ayıracağıma söz veriyorum. Ne yazık ki sözünde fazla duramadı. Geçim kaygısıyla tüm zamanını yazı yazmaya ayırıyordu. Para kazanmak zorundaydı çünkü bir kenarda birikimleri yoktu. Henüz bir ayda olmadan kömür ve yiyecekler azalmaya başladı. Anneleri bir gün yavruların bir, süre, bir süreliğine yokluklara katlanmak zorunda dedi. Durumumuzu düzeltinceye kadar elimizde ne varsa tutumlu kullanmalıyız. Çocuklar şaşırdılar. Villadaki yaşamlarına göre burada zaten fazlasıyla tutumlu yaşıyorlardı. Annelerini üzmemek için bu düşüncelerini söylemekten kaçındılar. Bir sabah kahvaltısındaydılar. Peter ekmeğine hem reçel hem tereyağı sürünce anneleri Peter lütfen ikisinden birini tercih et diye uyardı onu. Çocuk biraz itiraz etti. Anne ekmeğime ikisini birlikte sürünce seviyorum. Ne olur beni anla yavrum. Hiç olmazsa şu an için her istediğimizi yapacak güçte değiliz. Peter anlayamamış olmalıydı ki masadan kalkıp dışarı çıktı. Annesi onu üzdüğü için çok üzüldü. Ama şu sıralarda yeni yiyecek ya da başka gereksinimlerini alacak imkanları yoktu. Tutumlu olmak zorundaydılar. Kahvaltıdan sonra Roberta şömineyi yakmak istedi. Annesi içi kan ağlayarak onu da uyardı. Kızım kömürümüz çok az kaldı. ''Hem mutfaktaki hem de odanızdaki şömineyi aynı anda yakacak durumda değilsiniz.'' Üç kardeş yaşam koşullarındaki ve annelerindeki değişikliklere uyum sağlamakta çok zorlanıyorlardı. Moralleri çok bozulmuştu. O gün canları hiçbir şey yapmak istemedi. Sağda solda aylak aylak dolaşarak zaman geçirdiler. Akşam olunca erkenden yattılar. Roberta soğuk odada ısınabilmek için yorganı kafasına çekerken içini çekerek yaşamımız bir anda nasıl da değişti dedi. Kömür alacak paramız bile yok. Peter henüz yatağına yeni giriyordu. Ablasının yatağına bakarak kararımı verdim abla dedi. Yarın Roma savaş arabasıyla istasyona gidip biraz kömür getireceğim. Eve ilk taşındıklarında Bodrum'da Eski bir bebek arabası bulmuşlardı. Peter ona Roma Savaş Arabası adını vermişti. Roberta başını yorganın altından çıkararak ''Hırsızlık mı yapacaksın yani?'' dedi. Böyle bir şey düşünmem bile çok ayıp. Sadece bir araba kömür almaya hırsızlık mı diyorsun yani? Hırsızlığın küçüğü büyüğü olmaz. Hırsızlık hırsızlıktır ve çok ayıptır, utanılacak şeydir. Peter yalvararak izin koparmaya çalıştı. ''Lütfen abla, bir araba kömürden ne çıkar ki? Söz veriyorum sadece bir araba. Roberta kardeşini kıramadı. Kendisinin bile duymaktan utanacağı bir sözcüğü söyledi. Peki, sonuçta sadece tek bir araba kömür alacak diye düşünerek kendini rahatlatmaya çalıştı. Hem belki istasyondaki görevliler görür ve gönüllü verirlerdi. O zaman da hırsızlık yapmaktan kurtulmuş olurlardı. Kardeşini bu işte yalnız bırakamazdı. Ertesi gün Roma savaş arabasında yanlarına alarak istasyona indiler. Peter heyecanlıydı. Roberta'nın heyecanı onunkinden kat kat fazlaydı. Yüreği yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Yaşamında tek bir kez hırsızlık yapmamıştı. Ne var ki şimdi nefret ettiği, ayıpladığı bir şeye ortak oluyordu. Kimseye görünmeden bir araba kömür alıp eve döndüler. Kömürü gizlice Bodrum'a taşıdılar. Hiçbir şeyden habersiz olan anneleri öğle yemeğinden sonra kızlarına dikiş dersi vermek amacıyla odasına çağırdı. Anneleri çocuklarına çeşitli beceriler kazandırmak için zaman zaman böyle dersler verirdi. Peter yalnız kalınca verdiği sözü unutarak bir araba daha kömür getirmeye karar verdi. Arabayı alıp istasyona gitti. Şansı varmış ki, Yine yakalanmadan istasyondan bir araba kömürle ayrıldı. Bu kez tek başına olduğundan epeyce zorlandı. Dolu arabayı yamacın yarısına kadar ancak çıkarabildi. Yarısını orada boşaltıp eve döndü. Sonra da diğer yarısını taşıdı. Kömürü gizlice bodruma indirdi. Çok yorulmuş, ter içinde kalmıştı. Ama zahmetine değdiğini düşünerek yorgunluğunu umursamıyordu annesinin ve kardeşlerinin ısınmasını sağlayacaktı ya önemli olan da buydu. Ertesi gün annesi odasında kitap yazarken Robert ayla Phyllis salonda dikiş dikme çalışmaları yapıyorlardı. Yine yalnız kalan Peter biraz dolaşayım diyerek dışarı çıktı. Roma savaş arabasını alarak istasyonun yolunu tuttu. Kendi kendine çok kolaymış. Biraz daha kömür getirsem ne olur ki diye düşünüyordu. Bir süre sonra odalarına inen iki kız kardeş Peter'ı göremeyince meraklandılar. Roma savaş arabasının da yerinde olmadığını gören Roberto kuşkulanarak ''Anladığım kadarıyla Peter yine kömür almaya gitmiş. Hadi Filiz gidip onu bulalım da bu ayıp ve tehlikeli işten vazgeçirelim.'' Bu arada Peter istasyona inerken küçük bir kaplumbağa görmüş, kömürü unutarak onu izlemeye başlamıştı. Kızlar koşarak yanına vardığında hala kaplumbağayı izliyordu. Kızları görünce bakın ne çok sevimli değil mi dedi. Filiz gerçekten de çok sevimli diyerek kaplumbağayı eline almak istedi. Roberta kaplumbağayla ilgilenmeden doğrudan konuya girdi. Peter yaptığın ayıp değil mi? Verdiğin sözde durmuyorsun. Hadi bakalım eve dönüyoruz ama abla aması maması yok eve dönüyoruz. Peter ısrar etti. Buraya kadar gelmişken boş dönmeyelim. Ne olursun abla? Son kez. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Roberta kardeşlerinin bazen çok inatlaştığını biliyordu. Fazla uzatmamak için. Ama gerçekten son olacak dedi. Sözünü tutmazsan anneme söylerim. Peter izin koparmanın rahatlığıyla Tamam abla tutmazsam söyle diye karşılık verdi. Kızlar kardeşini yalnız bırakmak istemediler. Hep birlikte istasyona gidip sakınarak Kömür yığınına yaklaştılar. Arabayı doldurmaya başladıklarında bir memur onları suçüstü yakalayıp şefe götürdü. İstasyon şefi çocukları görünce çok şaşırdı. Düş kırıklığına uğradığını belli eden bir sesle. Çocuklar sizden böyle bir şey hiç beklemezdim dedi. Bayan Winnie sizin iyi aile çocukları olduğunuzu söylemişti. Meğerse birer hırsızmışsınız. Roberta çok utanmıştı. ''İnce ince gözyaşlarını dökerken hırsız değiliz efendim.'' dedi. Titrek bir sesle. ''Sizden özür dileriz. Yaptığımızdan büyük utanç duyuyoruz. Ama yoksul bir aileyiz. Annem şöminede kömür yapmamıza izin vermeyince buradan almak zorunda kaldık. Ne olur bağışlayın bizi.'' İstasyon şefi duygusal ve iyi yürekli bir adamdı. Kısa bir süre düşündükten sonra ''Sizi bağışlıyorum. Ama yaptığınızın yanlış olduğunu tekrar söylemek zorundayım.'' dedi. Hatalı davrandığımızı zaten biliyoruz efendim. Bizi polise teslim etmediğiniz için size minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Şef şen bir kahkaha attı. Polise mi? bunu hiç düşünmemiştim. Küçük bir ceza verdikten sonra sizi annenize teslim edecektim. Kömürü neden aldığınızı öğrenince bundan da vazgeçtim. Filiz efendim siz ne iyi insansınız diyerek adama sarıldı. İstasyon şefi çok duygulandı. Filiz'in saçlarını okşarken sen de çok tatlısın yavrum dedi. Gelmişken boş gitmeyin bari. Arabayı kendi elleriyle doldurup çocuklara teslim ederken sizler gerçekten iyi çocuklarsınız dedi. Bir daha izinsiz işler yapmayacağınıza inanıyorum. Bu olaydan sonra çocuklarla istasyon şefi arasında güçlü bir dostluk kuruldu. Şef onları görmekten mutlu oluyor. Her gördüğünde ufak tefek hediyeler vermeyi karınlarını doyurmayı unutmuyordu. Üç kardeş sadece şefin değil, memurların ilgisinden de memnundular. İstasyona sık sık gelmek, çocukların trenler hakkında birçok bilgi sahibi olmasını sağladı. İstasyonda duran ya da durmadan geçen trenlerin geliş-gidiş saatlerini, nereden gelip nereye gittiklerini öğrenmişlerdi. Bir gün bekleme salonunda otururlarken, Roberta şöyle bir öneride bulundu: İstasyondan bekleme yapmadan geçen trenlere ad verelim. Örneğin 11:25'te geçen trene Yeşil Ejderha diyebiliriz. Diğerleri de bu oyunu çok beğendi. Phyllis neşeyle, ben de 12:10'da geçen trenin adını One T Solucanı koyuyorum dedi. Peter geri kalır mı? Madem öyle. Ben de gece yarısı büyük bir gürültüyle geçip bizi uyandıran trene gecenin korkunç çığlığı adını veriyorum dedi. Çocuklar o günden sonra trenleri yeni adlarıyla çağırmaya başladılar. Oyunlarını daha da geliştirerek trenle sık yolculuk yapan aralarında göz tanışıklığı kurulan yolculara bile adlar verdiler. Böylece hem zaman geçiyor hem de eğleniyorlardı. En sevdikleri yolcu birkaç günde bir yeşil ejderha ile yolculuk yapan silindir şapkalı yaşlı adamdı. Adam her geçişinde pencereden el sallayarak bazen şapkasını çıkararak selam veriyordu. Ona yaşlı centilmen adını uygun gördüler. Annelerinin ilk günlerdeki yazma yoğunluğu sürüyordu. Hala günün büyük bölümünü odasında geçiriyordu. Bu arada yazımını bitirdiği öyküleri yayın evlerine göndermeye, büyük bir heyecanla yanıtları beklemeye başlamıştı. Sonunda bazı yayın evlerinden yanıtlar geldi. Öyküler eleştiriliyor, tavsiyelerde bulunuluyordu. Kadın öykülerinin ciddiye alınmasıyla daha da umutlanarak yazmaya hız verdi. Bir gün postacı bir zarfla eve geldiğinde sevinçle havalara uçtu. Oh! Sonunda zeki bir yayın evi müdürü öykülerimden birini satın almak istemiş. Mektup yazarak istediği fiyatı bildirdi. Yanıt çabuk geldi. İstediği fiyat uygun bulunmuştu. Büyük bir çoğunlukla çocuklarına sarılarak Sonunda istediğim oldu. Kitaplarımdan para kazanmaya başladım dedi. Bundan sonra sizi daha rahat yaşatacağım. Çocuklar annelerinin mutluluğu karşısında gülümseyerek birbirlerine baktılar. Aileye yeni bir heyecan gelmiş, mutluluk rüzgarları esmeye başlamıştı. Anneleri yayın eviyle sözleşme yapıp parasını almak için kente gitti. Çocuklar o gün Bayan Winnie'in köyüne indiler. Köyde onlarla aynı yaşta birkaç çocukla tanıştılar. Bayan Winnie akşam yaklaşırken Çocukları yalnız bırakmadı ve onlarla birlikte üç bacaya geldi. Akşam yemeğini hazırlayıp anneleri dönünceye kadar evde kaldı. Hava kararırken anneleri dönünce ayrılıp köyüne gitti. Annelerinin kazandığı para büyük bir miktar değildi. Ama yine de birkaç hafta idare etmelerine yetti. Bir ay içinde öyküleri satın alan başka yayın evi çıkmadı. Anneleri her gün postacının yolunu gözlüyor, umudunu eksik etmiyordu. Roberta bir sabah kahvaltıda annesinde bir gariplik görerek kaygılı bir sesle ''Anne hasta mısın yoksa?'' diye sordu. ''Başım çok ağrıyor, ateşim de çıktı sanırım, hastalınacağım.'' dedi kadın. Sürekli soğuk odada kaldığından üşütmüştü. Masadan kalkarken sendeleyip düşecek gibi oldu. Çocuklar telaşlanarak koluna girip odasına götürüp yatırdılar. Anneleri iki saat kadar sonra kendine gelse de yataktan çıkamadı. Çocuklar annelerinin durumuna çok üzülüp ağlamaklı oldular. Ama ellerinden geldiğince soğukkanlı davrandılar. Telaşa kapılıp da annelerini üzmek istemiyorlardı. Roberta bir ara elini annesinin alnına koydu ve çok ateşin var anne. Mutlaka bir doktora görünmelisin dedi. Annesi başını çevirip Bakışlarını kaçırdı. ''Elimizde 3-5 kuruşu doktora veremeyiz kızım.'' Saatler ilerleyip de anneleri iyileşemeyince Roberta, Peter'e ''Git ve hemen Bayan Winnie'yi gör.'' dedi. ''Bir doktor bulup getirsin.'' Peter söylenileni yaptı. İki saat kadar sonra Peter, Bayan Winnie ve bir doktorla eve döndü. Doktor annelerini muayene ettikten sonra ''İspanyol nezlesi olmuşsunuz.'' dedi. Yazacağım ilaçları mutlaka kullanmalısınız. Ayrıca iyi beslenmenizi ve soğuktan uzak durmanızı tavsiye ederim. Doktor, Bayan Winnie'den ailenin çok yoksul olduğunu öğrenmişti. Muayene ücreti almadan ayrılıp gitti. Çocuklarla baş başa kaldıklarında reçeteyi okuyan annesi ilaçlara ayıracak paraları olmadığını, kendi kendine iyileşebileceğini söyledi. Çocuklar dışarıya çıkıp Baş başa vererek durum değerlendirmesi yaptılar. Annelerinin odasını ısıtabilmek için istasyon şefinden kömür alabileceklerini düşündüler. Ama annelerinin iyi beslenmesi ve ilaçlarını alması gerekiyordu. Bunun için de kaynak bulmak zorundaydılar ama nasıl? Peter aklına gelen bir şey üzerine birden yeşil ejderha diye bağırdı. Yaşlı centilmenden yardım isteyebiliriz. Roberta bunu pek mantıklı bulmadı. Söylediğin hiç de akıl kârı bir şey değil Peter. Biliyorsun ki yeşil ejderha bizim istasyonda durmuyor. Adamla konuşmamız imkansız. Üstelik hiç tanımadığımız bir adam bize neden yardım etsin ki? Peter kararlıydı. Tanımadığımız biri değil. Haftada en az iki gün onunla selamlaşıyoruz. Hem tren durmasın isterse. Adama derdimizi anlatmanın bir yolunu buldum bile. Çocuk kız kardeşlerinin meraklı bakışları altındaki elinde bir mumla boğdurma indi. Geri döndüğünde elinde bir fırça ve boya kutusu vardı. Bunları masanın üzerine bıraktıktan sonra yatağının üzerindeki beyaz çarşafı çekip aldı. Roberta kardeşinin amacını anlayarak hemen itiraz etti. Doğru, çarşafı mahvedeceksin.'' Peter uyarıyı aldırmadı bile. Kararlı bir sesle ''Annemin iyileşmesi için her şeyi yaparım.'' dedi. Durdurmaya çalışacağına sen de bana yardım etmelisin. Roberta, annesinin sararmış yüzünü, sönmüş gözlerini anımsayınca kardeşine destek olmaya karar verdi. Birlikte boyayı açıp fırçayı alarak çarşafın başına geçtiler. Ertesi gün yeşil ejderha rayların üzerinde gürültüler çıkararak ilerliyordu. Yaşlı centilmen her zamanki gibi meraklı bakışlarla çocukları görmeye çalışıyordu. Sonunda çitin üzerinde çocukların ikisini görebildi. Bunlar Peter ve Phyllis'ti. Ellerindeki kocaman bir çarşafı havaya kaldırmışlardı. Yaşlı centilmen büyük bir ilgiyle çarşaftaki yazıyı okudu. İstasyondaki kıza bakın. Tren istasyona girdiğinde adam dikkatle kızı araştırmaya başladı. Kendisine zarf uzatan bir kız gördü. Kolunu uzatarak son anda zarfı almayı başardı. Hızla geçip giderken geriye dönüp kıza el salladı. Sonra arkasına yaslanıp büyük bir merakla zarfı açtı. Zarfın içinden bir mektup ve bir liste çıktı. Mektubu ilgiyle okudu. İyi günler yaşlı centilmen. Biz her gördüğümüzde size el sallayan çocuklarız. Adınızı bilemiyoruz ama... Dostluğumuza karşılık verdiğiniz için size yaşlı centilmen adını uygun gördük. Biz Roberta, Peter ve Phyllis adlarında üç kardeşiz. Sizin yardımsever bir insan olduğunuza inanarak bu mektubu yazmaya karar verdik. Babamız uzaklara gitti. Annemiz ise çok hasta. Doktor, zarfa koyduğumuz reçetedeki ilaçları kullanması ve İyi beslenmesi gerektiğini söyledi. Paramız olmadığı için bunları yerine getiremedik. Yardım isteyebileceğimiz tek kişi sizsiniz. İzin vermeyeceğinizi bildiğimiz için bu mektubu annemizden gizli yazdık. İlaçları alıp bir dahaki geçişinizde bize verirseniz size minnettar olur. Çok teşekkür ederiz. Büyüdüğümüzde ilk kazanacağımız parayla size olan borcumuzu ödeyeceğimize söz veriyoruz. Saygılarımızla, iyi yolculuklar. Roberta, Peter, Phyllis. Yaşlı centilmen mektubu okurken çok duygulandı. Gülümseyerek reçeteye göz gezdirdi. Mektubu ve reçeteyi özenle zarfa koyup iş cebine yerleştirdikten sonra buğulanmış bakışlarını bulutlara çevirerek, Belli belirsiz gülümsedi. Çocuklar iki gün sonra yeşil ejderhanın geçeceği saatte istasyonda hazır bulmuşlardı. Çok heyecanlıydılar. Acaba yaşlı centilmen gerçek bir centilmenlik yapacak mıydı? Yoksa çocukların isteğini görmezden mi gelecekti? Bu az sonra belli olacaktı. Sonunda yeşil ejderha göründüğünde heyecanları doruk noktasına çıktı. Tren yavaşlayarak yaklaşınca kolunu uzatmış olan centilmeni ve elindeki küçük bir sepeti fark ettiler. Yaşlı adam güzel bir zamanlamayla sepeti Roberta'nın kucağına bırakabildi. Tren uzaklaşırken çocuklar onun şöyle dediğini duydular. ''Annenize geçmiş olsun dileklerimi iletin.'' Çocuklar büyük bir mutlulukla onun arkasından el sallarken ''Çok teşekkür ederiz.'' diye seslendiler. Üç kardeş bir köşeye çekilerek heyecanla sepeti açtıklarında ağzına kadar dolu olduğunu gördüler. En üstte kırmızı güller ve bir zarf vardı. Onları bir kenara koyarak içindekileri çıkardılar. Sepette ilaçlarla birlikte bol bol yiyecek vardı. İlaçları ve yiyecekleri tekrar sepete yerleştirerek zarfı açtılar. Yaşlı centilmen de onlara bir mektup yazmıştı. Mektup, Kasa ve özdü. Sevgili çocuklar, Annenize olan bağlılığınız beni çok etkiledi. İyi birer evlat olduğunuz için sizi kutluyorum. Anneniz iyileştikten sonra ilaçları ve yiyecekleri nasıl elde ettiğinizi anlatın. Çünkü aile bireyleri arasında sırlar olmamalı. Üçünüzü de sevgilerimle kucaklıyorum. Peter minnettar bir ses tonuyla, Yaşlı centilmen gerçekten de centilmenmiş. Roberta merakla, GP'nin açılımı nedir acaba diye meraklandı. Çocuklar mutluluk içinde evlerine çıkan yamacı tırmanırlarken ayakları yerden kesiliyor gibiydi. Sanki uçuyorlardı. Çok geçmeden sepeti annelerinin gözleri önünde açarlarken heyecandan elleri dilleri dolaşıyordu. Anneleri sepettekileri görünce tek bir soru sordu. ''Bunları nereden aldınız?'' Çocuklar böyle bir soruya hazırlıklı değillerdi. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Hiçbiri akla uygun bir gerekçe uyduramadı. Roberta çaresiz olarak gerçeği açıkladı. Anneleri onlara kızmadı ama mutlu olduğunu da göstermedi. Soğuk bir ses tonuyla yaptığınız hiç de hoş değil çocuklar dedi. Peter ona sarıldı. ''Sen hasta yatarken boş boş bekleyemezdik.'' ''Seni iyileştirebilmek için aklımıza gelen en iyi çare buydu. Lütfen ilaçları kullan canım annem'' dedi. Kızlar ona destek verdiler. ''Evet anne kullanman gerekir. Annesi çocuklarını sevgiyle süzerken bundan sonra haberim olmadan işler yapmayacağınıza söz verin bakalım.'' Çocuklar söz verdiler. Anneleri özel ilgiyle, ilaçların ve iyi beslenmenin etkisiyle birkaç gün içinde sağlığına kavuştu. Hemen odasına çekilip yoğun tempoyla yazmaya başlamadı. Çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeye çalıştı. Hastalanmadan önce bir yayın evine gönderdiği öykülerden ikisi beğenilmişti. Mutlu haberi yataktan çıktığı günü aldı. Bu kez öncekinin, Dört katı kadar para alacaklarını öğrenince sevinçle birbirlerine sarıldılar. Anneleri hemen oturup yaşlı centilmene bir mektup yazdı. Teşekkürlerini bildirip borcun miktarını sordu. Çocuklar ertesi gün mektubu yaşlı centilmene vermeyi başardılar. Tren önlerinden akıp giderken adamın arkasından ''Annem çok teşekkür ediyor.'' diye bağırdılar. Yaşlı adam geriye dönüp el sallarken... Onlara karşılık verdi. ''Ona saygılarımı bildirin.'' Eve döndüklerinde Roberta beklemediği bir sürprizle karşılaştı. O gün Roberta'nın doğum günüydü. Anneleri hasta yatağında bile kızının doğum gününü unutmamıştı. Peter ve Felix'i göndererek günler öncesinden doğum günü hazırlığına başlamışlardı. Roberta annesinin odasına giderken diğerleri mutfağa geçti. Roberta annesini odasında bulamayınca mutfağa yöneldi. Kapıyı açar açmaz şarkı ve alkışlarla karşılaşınca çok şaşırdı. Perdeleri kapalı, mutfakta içeriği net göremeyen Roberta neler olduğunu anlamaya çalıştı. Annesi masanın üzerindeki 12 mumu yakmaya başlayınca doğum gününü anımsayarak bir çığlık attı. Ortalık aydınlanınca... Roberta ailesi ve Bayan Winnie ile göz göze geldi. Diğerleri ona bakarak doğum günü şarkısını söylemeye başladılar. Hepsi sırayla Roberta'yı kutladılar. Roberta mumları üfleyince perdeleri açtılar. Phyllis ablasına bir armağan paketi uzattı. Roberta paketi açınca kırmızı ve yeşil renkli bir iğne çantasıyla karşılaştı. Phyllis çantayı annesinin yardımıyla hazırlamıştı. Roberta kardeşine sarılıp sevgiyle öptü. Annesinin paketinden çiçek biçiminde bir gümüş iğne çıktı. Roberta annesinin bu iğneye ne kadar değer verdiğini biliyordu. Şaşkınlıkla bunu gerçekten bana mı veriyorsun anne diyerek sarılıp onu öptü. Peter hediye olarak ''Bu bozuk lokomotifi uzatırken sana armağan edecek daha değerli bir şey bulamadım abla, kusura bakma.'' dedi. Roberta çok duygulandı. ''Ama Peter, bunu alamam.'' Peter bozularak, ''Bozuk olduğu için mi alamazsın?'' diye sordu. ''Hayır, senin için çok önemli olduğunu bildiğim için alamam.'' ''Olsun, sadece istediğim tek bir şey var, lokomotifi tamir ettirince benim de oynamama izin verir misin?'' Bu son sözler herkesin kahkahalarla gülmesine neden oldu. Roberta son olarak bayan Winnie'nin armağan paketini açtı. Onun içerisinde de mavi bir cam vazo vardı. Ona da çok çok teşekkür etti. Anneleri ve bayan Winnie bir tepsi kek hazırlamışlardı. Roberta bıçakla keki keserken Peter'ın ağzının suyu akıyordu. O anda herkes çok mutluydu. Roberta ertesi sabah bozuk lokomotifi alarak istasyona indi. Bunun için annesinden izin almayı da unutmadı. İstasyon şefi onu ilk kez yalnız görüyordu. ''Merakla.'' ''Ne o? Kardeşlerini göremiyorum. Umarım kötü bir durum yoktur.'' dedi. Peter'a bir sürpriz yapabilmek için yalnız gelmek zorunda kaldım efendim. Peter babamın hediyesi olan lokomotifi çok seviyordu. Ama lokomotif bir süre sonra bozuldu. Siz onarabilirsiniz belki diye düşündüm. Şef ilgiyle oyuncağı alıp evirip çevirdi. Ben değilsem de memur arkadaşlardan biri sanırım bunu onarabilir. Gerçekten de genç bir memur lokomotifi kolayca onardı. Çok sevinen Roberta teşekkür ederek izin isteyip evin yolunu tuttu. O anda Peter ve diğerleri savondaydı. Peter'a doğru ilerleyen Roberta oyuncağı çalıştırıp yere koydu. Lokomotifinin çuf çuf öterek ilerlediğini gören Peter güçlü bir sevinç çığlığı attı. Önce ablasına sarılıp onu öptükten sonra ''Çok teşekkür ederim abla'' dedi. Sonra yanakları pembeleşmiş halde oyuncağının yanı başına diz çöktü. O günlerde anneleri biraz alışveriş yapabilmek amacıyla Made Bridge kasabasına gitti. Roberta'yı da yanına almıştı. İşini bitirince 09 treniyle geri döneceklerdi. Peter ve Phyllis saat 8'de kapıyı kilitleyerek onları karşılamak için istasyona indiler. Şefin odasının önünden geçerlerken içeriden gelen seslere istemeden kulak misafiri oldular. Şef memurlarına şöyle diyordu. ''Sanırım bu adam Fransızca konuşuyor. İçinizde Fransızca bilen biri varsa çeviri yapsın.'' Fransızca bilen çıkmadı. Bunun üzerine Peter odanın kapısını çaldı ve kız kardeşiyle birlikte içeri girdi. ''Özür dilerim efendim'' dedi. ''Pencerenin önünden geçerken konuşmanızı duydum da. O nedenle rahatsız ediyorum. Annem Fransızca biliyor efendim. Biraz sonra burada olacaktır. Gelince size çeviri yapar. Böylece beyefendiye yardım edebiliriz.'' Şef kaşlarını kaldırarak ''Aman Peter ne iyi geldin'' diye karşılık verdi.'' Adamla bir türlü anlaşamadık. Derdini de anlatamayınca gittikçe öfkelenmeye başladı. Çok geçmeden bekledikleri tren geldi. Peter annesini karşılayarak olayı anlattı. İstasyon şefi ondan yardım rica etti. Kadın şefin odasına giderek adamla Fransızca konuşmaya başladı. Bir süre sonra sakinleşen adam kadınla uzun uzun konuştu. Sanki iki yabancı değil de iki dostlarmış gibi konuşuyorlardı. İstasyon şefi merakla araya girdi. ''Daha önceden tanışıyor gibisiniz.'' Kadın bakışlarını ona çevirerek. ''Kendisi ünlü bir yazardır. Onu sadece kitaplarından tanıyorum. O beni tanımıyor tabii. Fransa'da bir yayın evinde bulunduğu sırada bir hırsızlık olayı olmuş. Yayın evinden değerli evraklar çalınmış. Suç bu adamın üzerinde kalmış.'' Adam tutuklanarak cezaevine konmuş. Daha sonra gerçek suçlu yakalanınca özgür bırakılmış. Bu istasyonda trenden indiğinde cüzdanı ve eşyaları çalınmış. Olayı size anlatırken de treni kaçırmış. Bu nedenle çok öfkelenmiş. Şef ellerini iki yana açarak, ''Hırsız trenle buradan ayrılmış olmalı. Bu durumda benim yapabileceğim ne olabilir ki?'' Yazar haksız yere cezaevinde yatarken hastalanmış ve oldukça çökmüştü. Acınacak bir durumda görünüyordu. Anneleri adama acıyarak bir süreliğine eve götürmeyi düşündü. Bunun üzerine istasyon şefi, ''Bence yanlış yapıyorsunuz dedi. Bu adamın nasıl bir insan olduğunu bilmiyoruz. Sizi kandırmış olabilir. Belki de bir katildir. Sorumluluğu ben alamam.'' Kadın kendinden emin bir tavırla sorumluluk bana ait. Onun iyi bir insan olduğunu biliyorum. Ülkesinde son derece tanınmış bir yazardır diye karşılık verdi. Şef verilmiş kesin bir karar karşısında ne diyebilirdi ki? E siz bilirsiniz öyleyse. Anneleri ön hazırlık yapmak için çocuklarına görevler verdi. Şömineyi yakmaları için Roberta ve Filiz'i önden eve gönderdi. Peter'ı da köyden doktoru çağırmakla görevlendirdi. Sonra da adamın koluna girerek istasyondan ayrıldı. Üç bacaya doğru yavaşça yürümeye başladılar. Peter doktorla birlikte eve girdiğinde adam bir koltukta oturuyordu. Yokuş çıktığı için bitkin düşmüş bir hali vardı. Doktor yazarı muayene etti. Bir hafta kadar yatıp dinlenmesi, bu arada iyi beslenmesi gerektiğini söyledi. Bu kez doktora muayene ücreti vererek kapıya kadar yolcu ettiler. Bu arada küçük bir sorun oluşmuştu. Yazar nerede yatacaktı? Anneleri çocukları başına toplayarak şömine olmadığından benim odamda kalamaz dedi. Bu durumda o iyileşinceye kadar siz benim odamda kalırsınız. O da sizin şömineli odanızda kalsın. Sadece bir hafta ne dersiniz? Peki biz odana taşınırsak senin yazma işlerin aksamaz mı diye sordu Roberta. Şimdilik idare edecek kadar paramız var zaten. Bir hafta yazmasam da olur dedi. Çocuklar yazarın eve gelişinden hiç de rahatsız olmadılar. Tam tersine çok mutlu oldular. Bu sayede anneleriyle aynı odada baş başa kalma fırsatı bulmuşlardı. Gece yatmadan önce anneleri Roberta'ya ''Kızım babana ait çantadan bir pijama çıkar da konuğumuza ver.'' dedi. Kız bu isteği yerine getirdikten sonra tekrar annesinin yanına dönerek telaşlı bir tavırla ''Anne babam öldü mü yoksa?'' diye sordu. Annesi beklemediği böyle bir soru karşısında şaşırarak ''Bu nasıl söz kızım?'' dedi azarlarcasına. ''Böyle bir şey aklın senin nereden geldi? Babamın giysileri olduğu gibi çantasında duruyor. Rahat ol kızım.'' Babanın giysileri sadece o çantadakiler değil ki. Diğer giysilerini götürmüştü. Roberta tam olarak değilse bile biraz rahatlayarak gülümsemeye çalıştı. Konuk yazar bir hafta boyunca odasından çıkamadı. Zamanının çoğunu yatağında geçirdi. Anneleri her gün Fransızca olarak saatlerce söyleşiyor, onun deneyimlerinden, yönlendirmelerinden yararlanmaya çalışıyordu. Yemeğini adamın odasına götürüyorlardı. Adam bir hafta sonra yataktan kalkarak ilk kez kahvaltıya indi. Çocuklardan öğrendiği kadarlık İngilizcesiyle ''Günaydın, nasılsınız?'' diyerek masaya oturdu. Günaydın siz nasılsınız diye karşılık verdiler çocuklarda. Yazar kahvaltı sırasında bir fotoğraf çıkararak çocuklara gösterdi. Peter fotoğrafa bakarak ''Anne bu kadınla iki çocuk kim?'' diye sordu. Annesi fotoğraftakiler ve yazar hakkında bilgi verdi. Konuğumuz evliymiş ve biri kız diğeri erkek iki çocuğu varmış. İftira sonucu cezaevine girince iki yıl sonra başka bir kente nakledilmiş. O günden sonra çocuklarını ve eşini hiç görmemiş. 3 yıldır onların özlemiyle yaşıyormuş. Cezaevinden çıkar çıkmaz ailesini araştırmış. Onların İngiltere'ye bir akrabalarının yanına gittiklerini öğrenmiş. Bunun üzerine İngiltere'ye gelmiş. İstasyonda kaçırdığı trenle Londra'ya ailesini bulmaya gidiyormuş. Roberta bu öyküyü çok acıklı bulmuştu. Çok üzüldüm dedi. Peki ailesinin oturduğu yerin adresi var mıymış elinde? Yokmuş. Sadece Londra'da olduklarını öğrenebilmiş. Onları arayıp bulacakmış. İşi gerçekten çok zor. Dilerim kısa zamanda ailesine kavuşur. Roberta annesini dinlerken belleğinde babası canlandı. Bir an için babasının da cezaevine girmiş olabileceği geçti aklından. Ama böyle bir şeyi babasına yakıştıramadı. Ona göre babası dünyanın en tatlı ve dürüst insanıydı. Cezaevine düşecek bir suç işlemiş olamazdı. Konuk yazar... İyileşip de ailesini bulmak için Londra'ya gitmek istediğini söyleyince annelerinin canı sıkıldı. Bir hafta içinde ondan çok yararlanmış yazma konusunda eksiklerini kapatmaya çalışmıştı. Çocuklarıyla baş başa olduğu bir anda yavrularım sadece birkaç gün için konuğumuzla ben de Londra'ya gitmek istiyorum. Öykülerimi yayın evlerine elden götürüp tanıtınca daha iyi anlaşmalar yapabilirim diye düşünüyorum. Hem de yazar arkadaşımın Ailesini bulmasına yardımcı olmak istiyorum. Gördüğünüz gibi konuğumuz her ne kadar hastalığı atlattıysa da henüz çok zayıf ve güçsüz. Londra'da ailesini tek başına ararken çok zorlanacaktır. Yani ona yardım etmem şart. Filiz tedirgin bakışlarla. İyi ama biz tek başımıza ne yaparız anneciğim diye sordu. Annesi onu kucağına alıp yanağından öptükten sonra. Hiç öyle şey olur mu canımın içi. Sizi yalnız bırakır mıyım hiç dedi. Bayan Winnie sizinle yakından ilgilenecek. Yemeğinizi ve diğer temel gereksinimlerinizi o karşılayacak. Yine de gitmemi istemiyorsanız gitmeyebilirim. Roberta aceleyle araya girdi. Hayır işin gereği gitmen gerekiyorsa gitmelisin anne dedi. Gözün arkada kalmasın. Yokluğunu kardeşlerime hissettirmem. Peter dimdik durarak merak etme anne ben de varım. Kardeşlerime bakarım diye araya girdi. Anneleri ve Roberta güldüler. Phyllis kaşlarını kaldırıp onlara baktı. Ama gülümsemedi bile. Annesinin gidecek olmasına üzülüyordu. İki gün sonra anneleri konuk yazarla birlikte Londra'ya gitti. Ailenin üç bacaya gelişinin üzerinden iki ay geçmişti. Artık soğuk kış günleri gerilerde kalmış, bahar tüm güzelliğiyle etkisini göstermeye başlamıştı. Üç kardeş İlk iki gün annelerinin yokluğunda evden fazla uzaklaşmadılar. Üçüncü gün doğaya açılıp piknik yapmaya karar verdiler. Bayan Winnie içinden tünel geçen tepeye gitmelerini tavsiye etti. Hem de vişnelerin yetişip yetişmediğine bakarsınız dedi. Çocuklar hazırlanıp da yola çıktıklarında Roberta ''Bugün evden uzakta her zamankinden çok daha dikkatli olalım çocuklar'' dedi. ''Annem yokken bir sorun çıksın istemiyorum. Sözümden çıkmamanızı ve izinsiz gruptan uzaklaşmamanızı istiyorum.'' Peter gülerek ''Canın annecilik koylamak istiyor anlaşılan.'' dedi. ''Söz, Filiz de ben de dikkatli olacağım.'' dedi. Filiz'e bakarak ''Öyle değil mi kardeşim?'' diye sordu. Filiz burun kıvırdı. Hıh, ''Sen kendine bak. Ben zaten her zaman dikkatliyimdir.'' Tünelin bulunduğu tepe istasyondan 2 kilometre kadar uzaktaydı. Çocuklar istasyona uğramadan kestirme yollardan gidiyorlardı. Bir meşe ağacının gölgesinde kısa bir süre dinlendikten sonra tepeye ulaştılar. Tepe göründüğünden daha yüksek ve dikti. Taşlık arazide güçlükle tırmanmaya başladılar. Filiz yorulup bir taşın üzerine otururken... Of diye isyan etti. Vişne ağaçlarının yanına gitmek zorunda mıyız? Dedi. Burada meşe ağaçlarının orası, arasında da ne güzel piknik yapılabilir. Peter itiraz etti. Tepenin üzerinden çevrenin ve tünelin ağzının nasıl göründüğünü çok merak ediyorum dedi. Trenin tünelden çıkışını, kuş bakışı görmek sana da ilginç gelmez mi? Hadi kardeşim ne olur azıcık daha dayan. Phyllis doğrularken tamam ama bu son olsun. Bir daha asla buralara gelemem. Tekrar tırmanmaya başladılar. Önden ilerleyerek vişne ağaçlarına ilk ulaşan Peter geriden gelenlere dönerek vişneler henüz yeşil olmamış diye seslendi. Roberta onun yanına ulaştığında olsun dedi pikniğimizi yapar tünelden çıkan trenleri izleriz. Trenlerin buradan nasıl göründüğünü ben de merak ediyorum. Onlara yetişen Filiz soluk soluğa kalmıştı. Dinlenmek amacıyla bir vişne ağacının altına uzandı. Çocuklar bulundukları yeri ve çevreyi incelemeye başladılar. Tüneli yapabilmek için bu dik ve yüksek tepenin ön ve arkasını kesmişlerdi. Taşların arasından otlar fışkırıyor, çiçekler boy atıyordu. Bulundukları yerden tünelin ağzına yakın bir yerde Demir yoluna kadar bir merdiven iniyordu. Dar merdivenin basamakları oldukça dikti. Çocuklar merdivenin korkuluğuna yaslanarak tünelin girişini ve demir yolunu izlemeye başladılar. O sırada derinden gelen bir uğultu duyuldu. Topraklar, kayalar ve ağaçlar tünelin girişine doğru kaymaya başladı. Bu bir toprak kaymasıydı. Roberta heyecanla hemen buradan uzaklaşalım diyerek kardeşlerini uyardı. Yerdeki sepetlerini kaptıkları gibi hızla koşmaya başladılar. Uğultu kesilinceye ve kendilerini güvende hissedinceye kadar koştular. Sesler kesilip de geri döndüklerinde kayan toprağın tünelin girişine yakın bir yerde rayları kapattığını gördüler. Peter kaygılı bir tavırla ''Az sonra 11.30 treni tünelden geçecek.'' dedi. ''Eğer treni durduramazsak büyük bir kaza meydana gelebilir. Koşup istasyon şefine durumu bildirelim.'' Saatine bakan Roberta çok geç diye söylendi. Trenin gelmesine az bir zaman kalmış, istasyona ulaşamayacağız. Zaman yitirmeden aşağı inip makinisti uyarmalıyız. Üç kardeş piknik sepetini bırakarak aceleyle merdivene atıldılar. Tünele girecek, bir süre ilerleyecek olan treni durdurmaya çalışacaklardı. Aşağı indiklerinde Peter kaygılı bir sesle biliyorsunuz. Geçen trenlere her zaman selam verirdik dedi. Makiniz şimdi de selam verdiğimizi sanarak bizi önemsemeyebilir. Tehlikeyi anlatacak kadar etkili bir yol bulmalıyız. Kesinlikle doğru söylüyorsun dedi Roberta. Kızın aklına pratik bir çözüm yolu geldi. Hemen kırmızı eteğini çıkararak üç parçaya böldü. Peter onun bayrak yapmak istediğini anladı. Hemen ince bir dal parçası buldu. Kumaş parçalarını alıp dalların ucuna geçirerek üç tane bayrak yaptı. Her biri ellerine birer uyarıcı bayrak alarak tünele girip yürümeye başladılar. İlerledikçe karanlığa gömülüyorlardı. Bir süre sonra yoklama deliğine ulaştılar. Buradan giren ışık tüneli biraz olsun aydınlatıyordu. Roberta, Burada kalalım dedi. Bu aydınlık alanda kendimizi, kendimizi makiniste gösterebiliriz. Bayraklar ellerinde beklemeye başladılar. Sabırsızlanan Roberta makinistin kendilerini göremeyeceği kaygısıyla raylara indi. Ablasının tehlikeli bir iş yaptığını gören Peter telaşa kapılarak hemen kenara gel diye bağırdı. Tam o sırada tren tünelin diğer ucunda göründü. Roberta kenara kaçarken ayağı raylara takılıp yere düştü. Kardeşleri ona yardıma koştular. Bir yandan da bayraklarını sallıyorlardı. Makinist çocukları ve bayrakları çok önceden görerek fren kolunu çekmişti. Tren çocuklara birkaç metre kala durdu. Makinist ve ateşçi inerek çocukların yanına koştular. Roberta ayağını kurtarıp doğrulurken Peter olanları bir çırpıda anlattı. Makinist Tünelin çıkışını kontrol etmesi için ateşciyi görevlendirdi. Ateşçi koşarak çıkışı kontrol edip döndü. Raylar, heyelanın yığdığı toprak ve kayalarla kaplanmıştı. Eğer çocuklar bizi durduramamış olsalardı büyük bir felaket yaşardık. Makiniz çocuklara bakarak minnettar bir ifadeyle, yaşamımızı size borçluyuz çocuklar dedi. Adam ateşciye dönerek... Sen arkadaşlarınla birlikte arkadan gelecek olan tren için uyarı işaretleri yerleştir. Olayı yolculara anlatın. Biz çocuklarla istasyona gidip neler yapacağımıza bir bakalım. Makinist çocuklarla birlikte istasyona gitti ve olanları istasyon şefine anlattı. Şef sevgili çocuklar siz gerçek birer kahramansınız diyerek onları kucaklayıp teker teker alınlarından öptü. Olay istasyonda bulunanlar tarafından Kısa sürede duyuldu. Herkes büyük bir coşkuyla onları kutlayıp övgülü sözler söyledi. Çocuklar bir anda kahraman ilan edilmişlerdi. Bu arada yürüyerek istasyona ulaşan bazı yolcular onlara para ve armağanlar vermek istediler. Roberta biz bunu para veya armağan karşılığında yapmadık diyerek hepsini geri çevirdi. Şef ona büyük bir beğeniyle bakıp gülümsedi. Çocuklar istasyondan ayrılırken gururdan göğüsleri kabarıyordu. Piknik sepetlerini almak üzere tepeye giderlerken Roberta gülerek ne ilginç olaylar yaşıyoruz dedi. İstasyon şefinin gözünde birkaç gün önce birer hırsızdık. Şimdi ise birer kahraman. Eve döndüklerinde bayan Vini'nin akşam yemeğini hazırladığını görünce çok sevindiler. Ellerini yıkayıp sonra sofranın başına geçtiler. Önlerindeki yiyecekleri iştahla silip süpürürlerken bir yandan da kahramanlık öykülerini anlattılar. Bayan Winnie onlara beğeniyle bakarken istasyon şefi çok doğru söylemiş dedi. ''Siz gerçekten birer kahramansınız. Bunu öğrendiğinde annenizin sizinle gurur duyacağına eminim.'' Olay bir anda üç baca çevresinde yayıldı. Çocukları görenler övgü dolu sözler yağdırdılar. Bir hafta sonra Londra'dan dönen anneleri ve konuk yazar olayı istasyonda öğrendiler. İstasyon şefi çocukları öve öve göğe yere sığdıramadı. Çocuklarınızın kahramanlığını demiryolu şirketine bildirdim dedi. Demiryolu şirketinin çocukları yakında ödüllendireceğini sanıyorum. Anneleri ve konuğu eve vardıklarında çocuklar onları büyük bir heyecanla karşıladılar. Her iki tarafında birbirlerine anlatacak o kadar çok şey vardı ki. Anneleri onların tren kurtarma öyküsünü şeften öğrendiğini ve kendileriyle gurur duyduğunu söyledi. Öyküyü bir de çocuklarının ağzından dinledikten sonra sevgiyle öperek çocuklarını kutladı. Çocukların isteği üzerine anneleri Londra'da yaşadıklarını anlattı. Çok araştırdık ama ne yazık ki konuğumuzun ailesini bulamadık. Zavallı adam bu koşuşturmaca sırasında daha da halsiz düştü. Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdikten sonra geri dönmek zorunda kaldık. Bir gelişme olunca bizim adrese bilgi verecekler. Konuğumuz bir süre sonra 3 baca, bacada kalacak. Kendini toparlayınca tekrar Londra'ya dönüp ailesini arayacak. Peter merakla. Yayın evlerine de gittin mi anne diye sordu. Gitmez olur muyum? Büyük bir yayın eviyle anlaşma yaptım. Öykülerimi düzenli olarak basacaklar. Ve her ay düzenli olarak ödeme yapacaklar. Villadaki varsıl yaşamlarından sonra ilk kez yüzleri gülmeye başlamıştı. Geçim yönünden epeyce rahatlamışlardı. Yazar konukları dışında herkesin neşesi yerindeydi. Anneleri konuğuyla yakından ilgilenirken bir yandan da yazmaya devam ediyordu. Bu arada çocuklar sık sık istasyona gidiyor geziyor, ziyaretlerde bulunuyor, dönüyorlardı. Birkaç hafta sonraydı. Çocuklar kahvaltıdan sonra dışarı çıktıklarında istasyon şefiyle karşılaştılar. Onu büyük bir sevinçle karşıladılar. Filis hemen içeri koşup annelerini ve konuk yazarı çağırdı. Şef elindeki zarfı annesine uzatırken Demir Yolları Şirketi Genel Müdürlüğü bu ayın 30'unda ''Kahramanlarımız yani çocuklarınız için ödül töreni düzenleyecek. Kabul edip törene katılırsanız onur duyarız.'' Anneleri çocuklarına bir göz attıktan sonra gururlu bakışlarını şefe çevirerek ''Bundan mutluluk duyarız.'' diye karşılık verdi. Şef izin isteyerek ayrılmak isteyince çocuklar telaşla karşı koydular. Evlerine ilk kez gelen bu değerli konuklarını hemen bırakmak istemediler. Şef çocukları kırmayarak 3 saatlik zamanını onlarla birlikte geçirdi. Sonunda ayrılırken çocuklar sayenizde çok güzel eğlendim stres attım. Çocuklar ona çite kadar yolcu ettiler. Lütfen yine gelin dediler. Sonunda tören günü geldi. O gece heyecandan çocukların gözlerine uyku girmemişti. Ancak geç saatlerde uyuyabilmelerine karşın gün ışımadan uyandılar. Önce birer duş aldılar. Sonra aynanın karşısına geçip Hazırlıklar yaptılar. Bir gün önceden ütülenen giysileri giydiler. Anneleri kızların saçlarını tarayarak örgü yaptı. Çocuklar hazır olunca konuk yazarı da törene gitmeye ikna ederek saat 10'a doğru hep birlikte evden ayrıldılar. İstasyona indiklerinde herkesin toplanmış olduğunu, kendilerini beklediğini gördüler. İstasyon şefi tam zamanında geldiniz diyerek onları bekleme salonuna aldı. Smokinli, silindir şapkalı erkekler ve şık giysili bayanlar onlar içeri girince ayağa kalkarak alkışladılar. Yerlere boydan boya halılar döşenmişti. Köşeler saksı çiçekleriyle süslenmişti. Peter şaşkın şaşkın kalabalığa bakarken birden heyecanla ''Abla şuraya bak, yaşlı centilmen de burada.'' dedi. Çocuklar yaşlı centilmene yanına gitmek isteyince istasyon şefi onları durdurarak onun yanına törenden sonra gidersiniz dedi. Önce bölge baş müfettişiyle görüşmeniz gerekiyor. Orta yaşlı, kırlaşmış, şakaklı, tombul bir adam olan bölge baş müfettişi çocukları teker teker öpüp kutladıktan sonra bir konuşma yaptı. Çocukların kahramanlıklarıyla ilgili övgü dolu sözler söyledi. Konuşma bitince çocuklar için büyük bir alkış koptu. Ardından istasyon şefi sözü alarak çocuklar hakkında güzel şeyler söyledi. Konuşmaların arkasından ödül töreni yapıldı. Bölge baş çocuklara mavi deri kılıfları olan köstekli altın saatler hediye etti. Saatlerin içine sahiplerinin adları kazınmıştı. İstasyon şefi çocukların yanına giderek ''İçinizden biri de bir konuşma yapsa iyi olur.'' dedi. Kızlar aynı anda Peter'a bakıp ''Sen yaparsın.'' dediler. Peter kalabalığa bakınca yüzü kızardı. Yine de kardeşlerini kırmadı. Mikrofonu alıp büyük bir heyecanla şöyle dedi. ''Aslında biz bu işi aferin ya da ödül almak için yapmadık. O anda bizim tek düşüncemiz kazayı önlemekti. Bunu başardığımız için çok mutluyuz.'' ''Bizim için zahmet edip bu töreni düzenlediğiniz için çok teşekkür ederiz efendim.'' Salondakiler bu kısa özlü konuşmayı çok beğenerek Peter'ı ayakta alkışladılar. Tören bittiğinde herkes birer ikişer dağıldı. Çocukların aklı yaşlı centilmendeydi. Fırsatını bulur bulmaz onun yanına gittiler. Peter onunla tokalaşırken ''Oh sonunda sizinle yakından görüşebildik.'' dedi. ''Sizin sayenizde annem iyileşti.'' Roberta saygılı bir sesle her şey için çok teşekkür ederiz efendim dedi. O sırada yanına gelen annelerini ve konuk yazarı yaşlı centilmenle tanıştırdılar. Yazarın adının Kazanski olduğunu öğrenen yaşlı centilmen Fransızca olarak sizinle tanıştığıma çok memnun oldum dedi. Pek çok kitabınızı okudum. Çok değer verdiğim bir yazarsınız. Fransızca olarak bir süre söyleştiler. Yaşlı centilmenin küntürlü kültürlü ve gün görmüş bir insan olduğu açıkça belli oluyordu. İkili konuşma bitince çocukların annelerine dönerek bu kez İngilizce olarak ilk fırsatta Londra'ya giderek Bay Kazanski'nin ailesini araştıracağım dedi. Onları mutlaka bulacağım. Bu kez anneleriyle yaşlı centilmen arasında uzunca bir konuşma oldu. Çocuklar Fransızca yapılan konuşmadan hiçbir şeyi anlamadılar. Sonunda vedalaşıp İstasyondan ayrıldıklarında Roberta annesine bakıp merakla ''Anne, yaşlı centilmenle neler konuştunuz?'' diye sordu. ''Babanla ilgili bazı bilgiler verdim. Ne gibi bilgiler anne?'' Annesi kararlı bakışlarla ''Bunu ancak daha ileriki zamanlarda açıklayabilirim.'' dedi. Roberta annesinin gözlerindeki konuşmama kararlılığını görünce başka soru soramadı. Aradan bir hafta geçti. Çocuklar yine istasyona inmişler. Çit'e dayanarak söyleşiyorlardı. İstasyona yeni giren bir trene ilgiyle bakıyorlardı. İnenler, binenler, yeni yolcular her zaman dikkatlerini çekerdi. Trenden inen yolculardan bazıları onlara doğru yürümeye başladılar. Yaklaştıklarında gelenlerden birinin yaşlı centilmen olduğunu anladılar. Yanında bir kadın ve iki çocuk vardı. Yaşlı centilmen onlara yaklaşınca iştenlikle ''Merhaba çocuklar bilin bakalım bu bayanla çocuklar kim?'' diye sordu. Peter hiç düşünmeden karşılık verdi. ''Ailenizden birileri olmalı.'' Yanıldım Peter. Konuğunuz olan Bay Kazanski'nin işi ve çocukları. Bunu duyan çocuklar o kadar heyecanlandılar ki onların halini hatırını sorduktan sonra Roberta ''Gelişinize çok memnun olduk. Buyurun eve gidelim.'' dedi. Hep birlikte üç bacanın yolunu tuttular. Eve yaklaştıklarında Peter daha fazla dayanamadı ve koşarak önden gidip müjdeyi verdi. Anneleri ve yazar heyecanla dışarı fırladılar. Parçalanmış ailenin buluşması görülmeye değerdi. Yazar eşi ve çocuklarının birbirleriyle hasretle kucaklaşmalarını izleyenler çok duygulanmışlardı. Bazıları gözyaşlarına hakim olamamışlarında evde bayram havası isiyordu. Gece kadar söyleşip şarkılar söylediler. Yaşlı centilmen ısrarlara dayanamayarak geceyi üç bacada geçirmeye razı oldu. Çocukların mutluluğunu anlatmaya sözcükler yetersiz kalırdı. Yatmadan önce anneleri ve yaşlı centilmen bir kenara çekilerek yarım saat kadar baş başa konuştular. Roberta başkalarıyla ilgilense de aklı onlardaydı. Sonunda konuklar yatmaya gidince annesiyle baş başa kalabilmişti. Merakla Yaşlı centilmenle daha önce ikili olarak konuşmuştunuz dedi. Anne lütfen söyler misin neler oluyor? Annesi mutlu bir gülümsemeyle biraz daha sabret kızım diye karşılık verdi. Umarım yakında sana açıklayacak duruma gelirim. Şimdilik şunu bil ki güzel gelişmeler oluyor. Roberta'nın gözleri parladı. Oh bunu duyduğuma çok sevindim anneciğim. Dilerim güzel gelişmeler devam eder. Roberta, güzel gelişmelerin babasıyla ilgili olduğuna inanıyordu. Ama ayrıntılar hakkında en küçük fikri yoktu. Ertesi gün hep birlikte istasyona indiler. Yazarla ailesi ve yaşlı centilmen kendilerini konuk eden aileyle vedalaşarak aynı trene bindiler. Tren düdüğünü çaldıktan sonra hareket ederken yaşlı centilmen pencereden son kez seslendi. ''Merak etmeyin bayan.'' Gerçekten de elimden geleni yapacağım. Çocuklar ve anneleri yolcuların arkasından el salladıktan sonra istasyondan ayrıldılar. Hepsi de birer suskundu. Bir süredir şenlikli olan yaşamlarının birden eski sadeliğine dönüşü hepsini üzmüştü. Bayan Vini her zaman onların üç bacadaki en iyi dostları ve yardımcıları olmuştu. Çocuklar onunla mutlu olmaktan memnundular. Duygular karşılıklıydı. O da çocuklara ve annelerine büyük sevgi duyuyordu. Kadın eşini yıllar önce getirmişti. Hiç çocuğu olmadığından yalnız yaşıyordu. Köylüleri tarafından da seviliyor, saygı görüyordu. Zamanının çoğunu bahçesinde geçirirdi. Bakımlı, iç açıcı, çok güzel bir bahçe oluşturmuştu. Çocuklar bir gün Bayan Winnie'nin evine gittiler. Bahçenin son gördükleri zamankinden bile güzelleştirildiğini gördüler. Roberta kırmızılı, beyazlı, sarılı gülleri okşarken bahçeniz daha da güzel olmuş Bayan Winnie dedi. Filiz içini çekerek keşke bizim de böyle güzel bir bahçemiz olsaydı dedi. Bayan Winnie gülümseyerek, çok çalışarak, emek harcayarak siz de güzel bir bahçe sahibi olabilirsiniz dedi. Önce toprağı kazıp havalandırmalısınız. Sonra zevkinize göre bölümler oluşturarak tohumlarını ekmelisiniz. Düzenli olarak sulayıp bakımını yapmalı, gübrelemesi, gübrelemelisiniz. Çocuklar bu açıklamalardan etkilendiler. Bayan Winnie'den yardım alarak güzel bir bahçe oluşturmaya karar verdiler. Bayan Winnie onlara tırmık, çapa gibi bahçe malzemeleri verdikten sonra ''Bunları eve götürün, yarın çiçek tohumları alarak ben de geleceğim.'' dedi. ''Bahçe düzenlenmesini birlikte yapalım. Devamını siz getirirsiniz.'' Çocuklar için yepyeni bir heyecan doğmuştu. Eve gidip annelerine anlatabilmek için sabırsızlanıyorlardı. Eve gittiklerinde çocuklarının yeni amacını öğrenen anneleri çok mutlu oldu. Sizleri hep güzel şeylere yönlendirdiği için Bayan Winnie'ye çok teşekkür borçluyuz. Bahçe düzenlemek gerçekten de harika bir fikir. Böylece hem zamanınızı değerlendirmiş olursunuz hem de evimizin çevresi güzelleşmiş olur. Zaman zaman ben de size yardımcı olurum. Bu benim için de değişiklik olur. Dinlenmiş olurum. Ertesi gün bayan Winnie saat 10'da geldi. Hep birlikte büyük bir coşkuyla bahçeye çıktılar. Ne yazık ki işe başlarken bir aksilikle karşılaştılar. Roberta ve Peter aynı anda tırmığı kapmak isteyince tırmık Peter'ın ayağına düşerek yaralanmasına neden oldu. Annelerinin isteğiyle Roberta köye gidip doktoru çağırdı. Doktor, Peter'ın ayağını sardıktan sonra en az bir hafta ayağının üzerine basmaması gerektiğini söyledi. O gün çalışmaya ara verdiler. Ertesi gün çalışmaya Petersız başladılar. Peter, toprakla, çiçeklerle uğraşamayacağı için çok üzüldü. Ama yapabileceği de bir şey yoktu. Günün büyük bölümünü kitap okuyarak geçirdi. Akşam yemeğinde evdeki kitapların hepsini okudum dedi. Keşke okuyacak başka bir şeyler olsa. Roberta, kardeşinin yaralanmasına neden olduğunu düşünerek kendini suçluyordu. Kardeşini memnun edebilmek için bir fırsat olduğunu görünce sevinçle istasyon şefinin odasında dergiler görmüştüm diye karşılık verdi. İstersen onlardan birkaçını sana getirebilirim. Çok iyi olur dedi Peter. Roberta, ertesi gün kahvaltıdan sonra istasyona inip Peter'ın başına gelen olayı şefe anlattı. Sonra da ''Tüm gün canı sıkıldığı için bol bol kitap okuyor.'' dedi. ''Evdeki kitapların tümünü okuyup bitirmiş. Acaba onun okuması için sizden ödünç kitap alabilir miyim efendim?'' Şef gülümseyerek Peter'a kitap okuma sevgisinden dolayı kendisini kutladığımı söyle dedi. ''İstasyon kitaplığından istediklerini alabilirsin.'' Roberta kitaplıktan birkaç dergi ile kitap seçtikten sonra bunları eski bir gazeteye sararak paket yaptı. Şefe çok teşekkür ettikten sonra istasyondan ayrıldı. Yolda giderken bir ara elindeki paketin dışına dikkatçe edince babasının fotoğraflarıyla karşılaştı. Yüreği yerinden sökülecek gibi oldu. Merakla fotoğrafın altındaki yazıyı okudu. Dava sonuçlandı. Suçlu Beş yıl ağır hapse mahkum oldu. Roberta beyninden vurulmuşa döndü. Bakışları fotoğrafa takılıp kalmıştı. İnanamıyordu. Babası bir davadan yargılanmış ve beş yıl ağır hapse mahkum olmuştu ha? Ama neden? Yazının devamı yırtıldığından haberin devamını okuyamadı. Çok şaşkındı. Canından çok sevdiği babasının hapse atılmış olmasına hiç dayanamıyordu. Kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra kendini biraz toparladı. Kardeşlerinin babasıyla ilgili sırrı öğrenmemesi gerekiyordu. Bu nedenle paketi çözüp gazete parçasını koynuna soktu. Eve vardığında dergileri ve kitapları Peter'a verip hemen odasına gitti. Ondaki garipliği fark eden annesi merakla kızının ardından gitti. Odaya girdiğinde Roberta'nın ağladığını gördü. Kaygılı bir sesle ''Seni üzen bir şey mi oldu yavrum?'' diye sordu. Roberta koynundaki gazete parçasını çıkararak annesine uzattı. ''Babam gerçekten bir suçlu mu anne?'' Gazeteye bir göz atan annesi artık saklama gereği duymadı. ''İçin rahat olsun kızım. Babanın hiçbir suçu yok. Peki neden 5 yıl ağır hapse mahkum oldu?'' Annesi bildiklerini anlattı. Babasının çalıştığı yerde hisse senetleri çalınmış, polisler iş yerinde araştırma yapınca babasının çekmecesinde hisse senetlerinin bir kısmını bulmuşlardı. O gece eve gelen iki adam birer polismiş. Babanı sorguladıktan sonra karakola götürdüler. Mahkemede baban suçsuzluğunu kanıtlayamayınca 5 yıl hapse mahkum oldu. Roberta ağlamaklı bir tavırla o hisse senetlerini babam çalmış olamaz dedi. Elbette kızım diyen annesi Roberta'ya sarıldı. Baban kendi koltuğunda gözü olan bir iş arkadaşı tarafından böyle oldu. O adam hisse senetlerini çalarak babanın masasına koymuş. Baban cezaevine girdikten sonra adam babanın görevine getirildi. Roberta'nın birden aklına gelerek yaşlı gentlemanle bu konuyu konuşmuştum değil mi anne diye sordu. ''Evet yavrum, iş yerinde araştırmalar yapıp babanın suçsuzluğunu kanıtlayacak, ipuçları bulmaya çalışacak.'' ''Çok iyi yapmışsın. Dilerim ki yaşlı centilmen babamı kurtarabilir.'' ''Çok mutluyum. Babanın yakın zamanda aramıza katılacağına inanıyorum.'' ''Neyse kızım, kendini toparla ve kardeşlerine bir şey yansıtma. Roberta'nın istediği de buydu zaten.'' ''Kardeşlerinin üzülmesini o da istemiyordu.'' Aradan iki hafta geçti. Evde yaşam olağan akışında sürüyordu. Roberta kardeşlerine bir şey hissettirmemek için çok dikkatli davranarak duygularını gizlemeyi başardı. Bu arada bahçe düzenleme işine canla başla katıldı. Eli işte olsa da aklı yaşlı centilmendeydi. Yazarın ailesini bulan yaşlı adamın babalarının suçsuzluğunu kanıtlayabileceğine inanıyordu. Bu arada Peter de tamamen iyileşerek ayağa kalkmıştı. İstasyona ve çevre gezilerine hasret kalan Peter kardeşlerine tünelin üzerindeki tepede piknik yapar sonra istasyona geçeriz dedi. Dönüşte de kanaldan çamur alır, kırlangıçlara yuva yaparız. Roberta gülümseyerek Bugün piknik yapalım, yarın istasyona gidelim. Başka bir günde yuva yaparız. Hepsini bir günle sığdırmamız şart mı? Peter kararlıydı. Uzun zamandır dışarı çıkmaya hasret kaldım. Bu nedenle hepsini bugün yapmak istiyorum. Roberta, kardeşinin evde kaldığı günlerin acısını çıkarmaya çalıştığını bildiğinden konuyu uzatmadı. Hazırlanıp yola çıktılar. Filize ayak uydurdukları için öğlene kadar tepeye vardılar. Biraz vişne topladıktan sonra demiryoluna inen merdivenin korkuluğuna yaslandılar. Bir ara bakışları istasyon tarafından gelip tünele doğru koşan bir grup çocuğa takıldı. Roberta çocukların davranışlarını dikkatle gözleyince ''Sanırım tavşan yarışı yapıyorlar. O da ne ki?'' diye sordu Peter. Bir keresinde istasyondakiler konuşurlarken duymuştum. Bu çevredeki çocuklar baharı kutlamak için böyle bir yarışma yapıyorlarmış. İstasyonda yola çıkarak demiryolu boyunca koşuyorlar, tünelin içinden geçiyorlarmış. Sonra da istasyona geri dönüyorlarmış. En öndeki çocuk tavşan oluyormuş.'' Bu çocuk yere kağıtlar atıyor, arkasından gelen tazılarda kağıtları topluyorlarmış. En fazla kağıt toplayan tazı birinci oluyormuş. Büyük bir ilgiyle yarışmacıları izlemeye başladılar. Gerçekten de en önde koşan çocuk yere kağıtlar atıyor, arkadakiler topluyorlardı. Yarışmacılar tünele girdiklerinde kısa boylu, kırmızı kazaklı bir çocuk diğerlerinden en az 20 metre gerideydi. Felix, kırmızı kazaklı çocuğa işaret ederek diğerlerine yetişemeyeceği halde boşuna koşuyor dedi. Yarışan çocuklar tünele girip de gözden kaybolunca üç kardeş piknik sepetini açtılar. Karınlarını doyurduktan sonra istasyona geçeceklerdi. Roberta, bir keki ısırdıktan sonra yarışmacıların dönüşünü görmeyi çok istiyorum dedi. Peter, bu düşünceye sıcak bakmadı. Bir saatten önce döneceklerini sanmıyorum abla dedi. Ne zaman döneceklerinin önemi yok. Nasıl olsa zamanımız bol. Phyllis de Roberta'ya katılınca Peter onlara uymak zorunda kaldı. Yarışmacılar tünelden çıktıklarında aradan iki saat geçmişti. En önde koşan tavşanın hızı azalmıştı. Tavşanın peşinden tünelden çıkan tazılar da yavaşlamışlardı. Tümü de çok yorulmuşa benziyorlardı. Tünelden en son olarak kırmızı kazaklı çocuk çıktı. Peter çenesiyle çocuğa işaret ederek ''Şu çocuk bu gidişle istasyona ulaşamaz'' dedi. Bırak koşmayı, yürümekte bile zorlanıyor. Haklıydı. Kırmızı kazaklı çocuk 5-600 metre kadar sonra birden düştü. Ondan habersiz olan diğerleri ilerlemeye devam ediyorlardı. Peter birden heyecanlanarak ''Çocuğa bir şey oldu galiba'' diye bağırdı. Roberta çocuğa bakarak ''Merak etme, dinlenmek için durmuş olmalı'' diye karşılık verdi. İsteyerek durmaya benzemiyor, birden düştü. Gidip ne olduğuna bakmalıyız. Ne kadar uzaklıktan net göremedikleri için çocuğun ne yaptığını seçemiyorlardı. Merdivenlerden inip çocuğa doğru koştular. Kırmızı kazaklı çocuk rayların arasındaki çakıl taşlarının üzerinde hareketsiz yatıyordu. Peter çocuğun ellerini ovalarken Roberta su şişesini çıkarıp çocuğun yüzüne su döktü. Filiz çok telaşlıydı. İncecik sesiyle ne olur gözlerini aç deyip duruyordu. Bir süre sonra gözlerini açan çocuk şaşkın şaşkın neler oluyor diye sordu. Şişeyi onun ağzına dayayan Roberta biraz su içmelisin dedi. Başına güneş geçmiş olmalı. Bu sıcakta saatlerce koşarsan olacağı buydu. Çocuk bir yudum ancak su içmişti ki yeniden bayıldı. Peter verdiği ani kararla... Ben gidip istasyondakilere haber vereceğim dedi ve koşarak ayrılıp gitti. Kızların yapacağı fazla bir şey yoktu. Çocuğa gölge yaparken ıslak bir bezle yüzünü kollarını ovaladılar. Peter iki işçiyle birlikte geri döndüğünde çocuk hala kendinde değildi. İş, i̇şçilerden biri çocuğu görür görmez tanıdı. Adı Joe, babası arkadaşımda geçen yıl öldü. Annesiyle birlikte buraya çok uzak bir çiftlik evinde oturuyorlar. Annesi de felçli olduğu için ayağa kalkamıyor. Çocuğu oraya kadar taşıyamayız. Şimdilik istasyona götürsek iyi olur. Peter, üç bacayı işaret ederken ''Bizim ev daha yakın.'' dedi. ''Hemen şurada oturuyoruz. Siz çocuğu bize götürün. Ben de köye gidip doktora haber vereyim.'' Roberta ve işçiler bu öneriyi yerinde buldular. Peter, Doktor getirmek için koşarak bayan Vini'nin köyüne doğru yola çıktı. İşçiler kırmızı kazaklı çocuğu kucağında alıp Filisle birlikte yola çıktılar. Roberta annesine haber vermek için önden koştu. Soluk soluğa eve vardığında annesinin odasının kapısını çalmadan içeri daldı ve heyecanla Demir yolunda baygınlık geçiren bir tazı bulduk dedi. İşçiler onu buraya getiriyorlar. Kadın çok şaşırdı anlamadım. İşçiler tazıyı buraya getireceğini veterinere götürseler ya. Roberta güldü. Gerçek bir tazı değil anne sadece küçük bir oğlan çocuğu. Annesi yine şaşırdı. Madem öyle evine götürselerdi. Roberta birden ciddileşerek çocuğun evi uzakmış. Senin ne kadar iyi kalpli biri olduğunu bildiğimizden buraya getirilmesine uygun bulduk. Peter de doktor getirmeye gitti. Anneleri kaşlarını kaldırarak sadece. iyi ya dedi. Birkaç dakika sonra işçiler çocuğu eve getirip gösterilen yere yatırdılar ve istasyona döndüler. Yarım saat kadar sonra Peter'la birlikte eve gelen doktor çocuğu muayene ederek Güneş çarpmış dedi. Üstelik düşerken rayları takılan ayağı da kırılmış. Ayağını alçıya almamız gerekiyor. Doktor alçı malzemelerini getirmek için evden ayrıldı. Joe kendine geldiğinde Yüzünü buruşturarak ''Ayağım çok acıyor'' dedi. Roberta ona sevgiyle bakarak ''Raylara düşerken ayağını kırmışsın'' diye karşılık verdi. Doktor ''Az sonra gelip ayağını alçıya alacak. Bir süre konuğumuz olacaksın.'' Joe şaşkındı. Rayların üzerinde bayılmıştı. Gözlerini açtığında kendini yabancı bir ortamda hiç tanımadığı insanlar arasında bulmuştu. Minnettar bir tavırla hepinize çok teşekkür ederim diye karşılık verdi. Size yük olmak istemem. Ayağım alçıya alınınca beni evime götürün lütfen. Annemin merakta kalmasını istemem. Öğrendiğimize göre annen de hastaymış dedi Peter. Ayağın iyileşene kadar burada kalsan iyi olur. Çocukların anneleri ona sevgiyle bakarak ''Merak etme yavrum annene burada olduğunu bildiririz.'' dedi. ''Sen kendini üzme ve iyileşmeye bak.'' Ama Londra'da oturan dedeme haber versek iyi olur efendim. Kendisi çok iyi bir adamdır. Anneme yardımcı olması için hasta bakıcı ve hizmetçi bile tuttu. Mektup yazmak isterseniz adresini verebilirim. Tamam öyleyse dedene mektup yazar durumu açıklarız. Çocuğun gözleri parladı. Keyifle gülümsedi. İki saat kadar sonra dönen doktor çocuğun ayağını alçı aldıktan sonra çocuğun nerede yaşadığını öğrendi. Ailenin çocuğun bakımını evde yapmak istediklerini öğrenince duygulanarak çok iyi insanlarsınız dedi. Ben de üzerime düşeni yapayım de çocuğun annesine durumu bildireyim. Doktoru çitin dışına kadar yolcu ederlerken herkesin yüreği iyilik yapmanın huzuruyla doldu. Kırmızı kazaklı çocuk ayağı alçıya alındıktan sonra rahatlamıştı. Filiz Joy'la yakından ilgileniyor, canla başla hizmet ediyordu. Rahat ol dedi ona. ''Annem çok iyi bir insandır. Seninle bizimle ilgilendiği gibi ilgilenir. Benim yatağımı sana veriyorum. Burada Roberta ve Peter'la birlikte yatabilirsin. Ben de annemle birlikte yatarım.'' Annesine dönerek ''Kalabilir miyim anneciğim yanında?'' dedi. Kadın onun yanağını okşarken ''Canım benim. Elbette kalabilirsin.'' dedi. Anneleri John'un dedesine bir mektup yazıp olan bitenler hakkında bilgi verdi. Sonra da kasabaya gidip postaladı. Mektubun ulaşacağı kişinin tanıdığı biri olduğunu nereden bilebilirdi? Alışveriş yaptıktan sonra iki sepet dolusu yiyecekle geri döndü. Bu arada çocuklar yeni arkadaşlarıyla kısa zamanda kaynaşmışlardı. Eşyalarını onunla paylaşıyorlardı. Peter oyuncaklarını ortaya çıkarmış, dilediği gibi oynaması için izin vermişti. Joe en çok da Peter'ın lokomotifinden hoşlanmıştı. Roberta Joe'ya ve kardeşlerine kitap okuyor, anlattırıyor, olaylar üzerinde tartıştırıyordu. Evde mutluluk rüzgarları esiyordu. Joe'nun eve gelişinin üzerinden bir hafta geçmişti. Kahvaltılarını yeni yaptıktan sonra odalarına çekilmişlerdi. Anneleri her zaman olduğu gibi odasında öykülerini yazmaya devam ediyordu. Kızlar, annelerinden yeni öğrendiği el işini yapmaya çalışıyorlardı. Oğlanlar, birlikte oyun oynuyorlardı. Bir ara kapı vurulunca Peter, ''Kim geldi acaba?'' dedi. ''Belki doktordur. Ayağını kontrole gelmiş olabilir.'' Gidip kapıyı açtı. Açmasıyla çığlığı basması bir oldu. Kızlar, çığlığı duyunca, merakla kapıya koştular. Karşılarındaki kişiyi görünce, onlar da sevinçli birer çığlık bastılar. ''Aa yaşlı centilmen.'' Bu arada anneleri de çığlıkları duymuş, merakla kapıya koşmuştu. Yaşlı centilmeni görünce bir anda yanakları pembeleşti. ''Heyecanla eşimden bir haber getirdiniz değil mi?'' diye sordu. Yaşlı centilmen başını iki yana sallarken ''Üzgünüm ama şu anda müjdeli bir haberim yok. Buraya torunumu görmeye geldim. Joy'u yani.'' Kadının gözleri iri iri açıldı. Joe torununuza ''Evet yazdığınız mektup üzerine buraya geldim. Ona görebilir miyim?'' Çocuklar büyük bir şaşkınlıkla, ilgiyle onları izliyorlardı. Annelerine fırsat vermeden atıldılar. ''Elbette görebilirsiniz.'' Hep birlikte içeri girdiler. Hiç beklemediği bir anda dedesini görünce Joe da sevinç çığlıkları attı. ''Yaşasın! Dede sen geldin ha!'' Dedesi onlara çantalar dolusu hediyeler getirmişti. Çocuklar büyük bir heyecanla hediyeleri paylaşırken büyükler sohbete daldılar. ''Yaşamda çok ilginç olaylarla karşılaşıyoruz. Ben sizi hiç tanımadan ilaç ve yiyecek göndererek iyileşmenize katkıda bulunmuştum. Sonra da siz torunum olduğunu bilmeden Joya sahip çıkarak onu koruma altına aldınız.'' Kadın yazdığı öykülerdeki olaylarla karşılaştırma yaptığı belleğinde yaşadığı gerçekler öykülerindeki uydurma olaylardan çok daha ilginçti gerçekten. Haklısınız efendim, yaşam bazen kitaplardakinden bile ilginç oluyor. Birkaç saniye susup soran bakışlarla karşısındakinin gözlerine baktı. Yaşlı centilmen kadının aklından geçenleri anlamıştı. ''Torunumun şimdilik burada kalmasında bir sakınca yoksa Londra'ya dönmek istiyorum. Eşinizle ilgili araştırmalarımı sürdüreceğim.'' ''Onu kurtarabileceğinizi umut ediyor musunuz?'' diye sordu kadın. ''Elbette tuttuğum iki dedektif çok yakında bir sonuca ulaşacaklardır.'' Kadın minnettar bir tavırla ''Efendim, bizim için katlandığınız zahmetlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' dedi. ''Yaşlı centilmen.'' Dost bakışlarla gülümsedi. Teşekküre gerek yok. Gerek olsa bile torunuma sahip çıkarak beni fazlasıyla mutlu ettiniz. Adam da bir süre susup ona baktıktan sonra... Sanırım kim olduğumu, Joe ile bağlantımı merak ediyorsunuz. Londra'da tanınmış işyerlerim bulunuyor. Üç oğlum, bir kızım var. Kızım, Joe'nun babasıyla evlenerek Londra'dan ayrılıp, Taşra'da bir çiftlik evinde yaşamayı tercih etti. Damadım ölünce kızımı Londra'ya götürmek istedim. Ama o buna yanaşmadı. Hasta olmasına karşın sırf kocasının anılarının hatırına evinden ayrılmadı. Kızımı zorlayamazdım. Onların her türlü gereksinimini karşılamaya çalıştım. Hasta bakıcılar ve hizmetçiler tuttum. Şu anda bile gelseler onları hemen başkente götürürüm. Ne var ki... Kesinlikle burayı tercih ediyorlar. Yaşlı centilmen o gün birkaç saat evde kalarak torunuyla ve diğer çocuklarla ilgilendi. Gerçek yaşam öyküleri anlatarak onları hem eğlendirdi hem bilgilendirdi. Sonra Londra'ya gitmek üzere izin isteyerek ayrılıp istasyona indi. İki gün sonra üç bacaya iki kadın geldi. Bunlar Londra'dan gelen orta yaşlı bir aşçı ve genç bir hizmetçiydi. Yaşlı centilmen onlara güzel bir sürpriz yapmıştı. O günden sonra üç bacada yaşam daha da kolaylaştı. Aşçı ve hizmetçinin gelişiyle birlikte anneleri ev işlerinden kurtulmuştu. Kendisini yazma işlerine daha iyi verebiliyordu. Çocuklar da rahatlamışlardı. Çay yapmalarına, bulaşık yıkamalarına, odaları süpürüp eşyaların tozlarını almalarına gerek kalmamıştı. Anneleri çocuklara daha fazla zaman ayırabiliyordu artık. Yazma dışındaki zamanlarında çocuklara ders veriyordu. Çocukların derslere büyük ilgi göstermesinden çok memnun oluyordu. Çocuklar farklı farklı dersleri seviyorlardı. Roberta'nın tercihi tarihti. Peter Latinceden hoşlanıyordu. Phyllis ve Joe matematik dersini çok eğlenceli buluyorlardı. Bu arada çocuklar birbirlerine bildiği oyunları öğretiyorlardı. Joe çelik ve çubuklarla oynanan bahçe oyunları öğretti. Peter Joe'ya satranç ve domino oynamayı öğretmişti. Birlikte saatlerce bıkmadan, usanmadan satranç oynuyorlardı. Phyllis satrançtan nefret eder olmuştu. Çünkü satranç yüzünden Joe onunla fazla ilgilenemiyordu. Halbuki o Joe'nun kendisine daha fazla zaman ayırmasını istiyordu. Bir gün sert bir sesle sitem etti. ''Satranç oynamayı kesmezseniz tahtanızı kırar, oyun taşlarınızı fırlatıp atarım.'' Joe oyunu bıraktı gülümseyerek He, ''Tamam tamam kızma'' dedi. ''Söz bir daha oynamayacağım.'' Joe alçılarından 20 gün sonra kurtulabildi. Doktor eve kadar gelerek çocuğun ayağındaki alçıyı çıkarmıştı. Joe ilk başta tedirgin olsa da birkaç denemeden sonra adım atmaya başladı. Kısa zamanda yürümeye başlayınca, ''Oh çok mutluyum, sonunda eskisi gibi yürüyebiliyorum.'' dedi. Phyllis heyecanla, ''İlk olarak nereyi görmek istersin?'' diye sordu. Çocuk, hiç duraksamadan istasyonu diye karşılık verdi. Onu kıracak değillerdi ya. Annelerinden izin alıp hep birlikte evden ayrıldılar. John'un kendini yormaması için yavaş yavaş yürüyerek çite ulaştılar. Peter Joe'ya trenlere nasıl isim verdiklerini anlattı. Yarım saat kadar sonra bir trenin yaklaştığını görünce konuşmayı bırakarak treni izlemeye başladılar. Tren Önlerinden geçerken Roberta pencereden kendilerine el sallayan yaşlı centilmeni fark ederek Joe bak deden orada diye bağırdı. Çocuklar da el sallayarak karşılık verdiler. Peter yaşlı centilmenin yanındaki adamı fark edince yanakları kızardı. Kekelercesine abla bize el sallayan diğer adama bak. Diye bağırdı. Roberta bakışlarını yaşlı centilmenin yanındaki adama çevirince kalbi yerinden sökülecek gibi oldu. Boğazı yırtılırcasına ''Baba!'' diye bağırdı ve çitten atladığı gibi koşmaya başladı. Diğerleri de onu izlediler. İstasyona vardıklarında tren durmuş, yolcular inmişlerdi. Babaları onlara doğru koşuyordu. Bir yandan da ''Yavrularım!'' diye bağırıyordu. Üç kardeş de ona doğru koşarlarken hep bir ağızdan ''Baba!'' diye bağırışarak karşılık verdiler. Çocuklarına doyasıya sarılan adam onları öpüp koklayarak ''Hasret giderdikten sonra sanırım geleceğimi bildirdiğim mektubumu almadınız.'' dedi. Roberta omzunu çekerek ''Mektup mu?'' dedi. ''Senden mektup almak bizim en büyük mutluluğumuz olurdu babacığım.'' Babaları mutlulukla gülümseyerek ''Öyleyse annenize bir sürpriz yapalım.'' dedi. Çocuklar neşeyle ellerini çırparak ''Yapalım babacığım yapalım.'' diye karşılık verdiler. Üç bacaya doğru yola çıktıklarında Roberta yaşlı centilmenin elini tutup kendi yanağına bastırırken ''Efendim babamı sizin kurtardığınızı biliyorum.'' dedi. ''Bize öyle çok iyilik yaptınız ki.'' Hangi birine ne kadar teşekkür edelim bilemiyoruz. Gerçekten de yaşlı centilmenin tuttuğu dedektifler gerçek suçluyu bulmuş ve adalete teslim etmişlerdi. Yaşlı centilmen de babalarını alarak üç bacaya getirmişti. Yaşlı centilmen gülümseyerek teşekkür ettiniz bile diye karşılık verdi. Roberta anlayamadı. Nasıl yani? Sizi bu kadar mutlu görmek benim alabileceğim en büyük teşekkürdür. Hem torunumun sizin gibi iyi çocuklarla arkadaş olması benim için teşekkürlerden değerli. Umarım hep böyle dost kalırsınız.'' Bu arada Joe, dedesinin diğer elinden tutmuş sevgiyle ona bakıyordu. Sonunda eve ulaştılar. Roberta hiçbir şey olmamış gibi kapıdan başını içeri uzatarak ''Anne dışarı gelir misin?'' diye seslendi. Babasının geldiğini müjdelememek için kendini güç tutuyordu. Annesi dışarı çıkıp da eşiyle karşılaşınca gözlerine inanamadı. Sevinç çığlığı atarak koşup eşinin boynuna sarıldı. Korkunç ayrılık bitmiş sonunda babaları eve dönebilmişti. O gece babalarının dönmesi ve John'un iyileşmesi onuruna eğlence düzenlediler. Gece yaralarına kadar şarkılar söyleyip dans ettiler. O günden sonra çocukların ve ailesinin yaşamı yeniden düzene girdi. Tekrar kente taşındılar. Babaları önceki işine döndü. Çocukları en çok mutlu eden şey ise yeniden okullarına kavuşmak oldu. Bu arada anneleri ünlü bir yazar oldu. Toplumsal yaşamı, dostluğu... Dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı işleyen öyküleriyle pek çok çocuğun yaşama hazırlanmasına katkıda bulundu. Çocuklar annelerinin kitaplarını gururla, zevkle okuyorlardı. Çocukların yaşlı centilmen ve Joe ile olan ilişkileri de hiç kesilmedi. Joe ile çoğunlukla mektuplaşarak zaman zaman bir araya gelerek görüşüyorlar, analarını paylaşıyorlar... Geleceğe yönelik hayaller kuruyorlardı.